A Csekaste. Kainat, bugün 9 Ağustos Salı, yıl 2011, ay 8, gün 221, Hızır 97. 1432, Hicri Ramazan 9, 1427, Rumi Temmuz 27. İstanbul için iftar vakti 20:21. Ağustos ayında, dünden devam. Tarlalar, her tarafta hasat ve harman biter, nadasların sürülmesine başlanır. Tarlalara gübre taşınır. Keten, yulaf, şalgam, pancar ekilir. Olgunlaşan soğanlar toplanıp güneşte kurutulur. Bu ayda bostanların da çapalanması gerekir. Ahır ve kümes. Akşam sabah sütlü ineklere kepek çorbası içirilir. Bu ayda damızlık tavuk ve kuzular ayrılır. Arı kovanlarından bal toplanır. Yemek listesi. Gün 221. Pirinç çorbası, patlıcan musakka, salçalı makarna, salata ve komposto. Bűk, sávát, nem arif, a ríftak főnök. ballen! Londons, Berlin! London's Berlin! All across the town, all across the night, Turn on your face and move it sitting. Merkez Açık Radyo Bursa 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın ikinci Açık Gazetesi bu. Ve Ömer Madre Mayrılgaz ve Merte Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. Bugün hareketli bir haber günü. Biz bu sıralarda Ağustos Temmuz'dan başlayarak aslında Arap Baharı'ndan başlayarak ta Nisan'ın Mart'tan beri gayet hareketli ama son günlerin en hızlı, hareketli, canlı günlerini yaşıyoruz. Haberden boz hiçbir şey yok. Hemen konuşalım. Bir kısa özet verecek olursak, finans piyasalarında müthiş bir düşüş devam ediyor Amerika'nın kredi notunun düşmesinin ardından. Asya piyasaları da... Boşalma. Çok iyi, ilginç açıklamalar yapıldı onunla ilgili. Ona da zamanı gel, gelirse eğer bugünkü haber yolundan değiniriz. <gülüyor> evet değinmeliyiz zaten. Çok önemli bir iktisadi e, resesyona doğru gidişin izleri var bakarız. Ama Asya piyasaları da Amerika Birleşik Devletleri'nde de satışların yükselmesinden sonra piyasalarda düşüş var. Bakacağız ona Türkiye'de de piyasaya ikinci satış dalgası gelmiş kayıp çok büyük diye haberler var İstanbul borsasında onlara bakarız ikinci olarak kıtlık ve açlık yüzünden milyonlarca insanın ölümle boğuştuğu yerden Somali'den de birkaç haberimiz var Türkiye'nin yardımı da ulaşmış durumda durum çok ciddi ona da bakacağız. Hemen arkasından da açılış parçamızda da duymuş olabileceğiniz gibi. Bu da Clash grubunda. London Burning, Londra Yanıyor başlıklı şarkıyı çaldık. Biraz daha bu konulu şarkılara da yer ver, vermeyi düşünüyoruz. Günün bütün dünyadaki belki de en önemli olayı. Londra'da değil, İngiltere'nin başkenti Londra'da değil. Üçüncü gününde... Güney Londra'ya ve yeni bölgeleri sıçrayarak devam ediyor. Daha sonra Birmingham, Liverpool kentlerinde de Manchester, Bristol'da giderek artan şeyler var. Orada da çok ilginç yani ayaklanmalar ve polisle çatışmalar var. Orada da mağazalardaki yağmalardan çok ilginç insan manzaraları da olduğu haberleri var. Vakit bulabilirsek ona da gireceğiz. Dördüncü olarak önemli haberlerimizden biri Dıştir Bakanı Davutoğlu'nun bugün Suriye'ye yapacak kritik ziyaret sert konuşacağı ama tehditkar olmayacağı gibi Aslında ipe sapapa gelmez yorumlanması kolay olmaz olmayacak Ne öyle Başlıklar ne var var Ama Şam yönetimine bir takım e, şeyler taleplerde bulunulacakmış internet andıcı davasında da iki önemli gelişme var. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi e, Orgeneral Nusret Taşdeler ve tüm general Hıfzı Çubukluğu bir hukukçu olan e, Hıfzı Çubuklu dahil 8'i general 14 sanık hakkında yakalama emri çıkardı. İkinci olarak da irticayla mücadele eylem planı davasıyla da birleştirildi bu dava. Dursun Çiçek'in adının geçtiği dava. Ve son olarak da belki şeyden de bahsetmemiz imkanı bulabiliriz diye umut ediyoruz. Deniz Fener'i soruşturmasında 5 kişinin daha dün İstanbul'da gözaltına alındığı haberi var. Evet hemen Londra, e, piyasalara bir dönelim önce. Londra'ya geçmeden önce dönelim. E, şimdi öncelikle bu krizin çıkış noktasını belki hatırlatalım. Kriz değil de krizin çıkış noktası daha gerilerde. Bu dün piyasalarda yaşanan düşüşün çıkış noktası. E, haftalar süren ABD'nin borçlanma tavanının artırılması tartışmaları. E, ve sonrasında da gelen işte e, Standard Poor's şirketinin yaptığı ABD'nin e, not düşürmesi, kredi notu düşürmesi. işte AAA'dan bir not düşmüş. E, bununla ilgili çeşitli yorumlar oldu. Bir kere her şeyden önce... Standard and Poor's şirketinin daha önce geçmişi, sicili çok iyi değil. İşte bu Batan Lehman Brothers şirketine e, olumlu kredi verdiği, işte iyi durumda olduğu konusunda görüş bildirdiği falan gibi şeyler var. Bu son e, kredi not düşürülmesinde de e, 2 trilyonluk bir hesap hatası. 2 trilyon dolarlık bir hesap hatası. E, 2.1 hatta. Böyle e, yuvarladığım şeyin de 100 milyar dolar olduğunu unutuyorum bazen. Evet. Ee, ...var ortada... ...ve buna rağmen yapılmış bir durum... ...bunun üzerine çeşitli yorumlar geldi... ...bunlardan bir tanesi mesela e, şeyden geldi... ...ABD Başkanı Obama'dan geldi... ...Obama kendisi şeye çıkıyor... E, ...işte... E, ...beyaz evde... ...bir e, seslenmesinde... ...halka diyelim... ...şeyin... ...halka sesleniş, ha? ...evet... evet. Kredi notunun Standard Poor's tarafından AAA'dan AA artıya düşürülmesinin gerçeği yansıtmadığını söylemiş. ABD'nin hala AAA seviyesinde bir ülke olduğunu söylemiş. Demek ki böyle şey var. İstendiği zaman ulus devletler reddedebiliyor bu kredi derecelendirmesini. ABD yaptığına göre. Yani, köste iklim değişikliği olmuyor da diyorlar zaten evet böyle oluyor gerçekliği gezegeni istediğin gibi göze göre şimdi iklim değişikliğiyle bunu pek karıştırmayalım ama ikisi birbirinden farklı konular. <gülüyor> hani bir tanesi e, bilimsel gerçeklerle desteklenen bir şey bir diğeri zaten ilk baştan e, ne Sonra, kadar tarafsız tabii, olduğu tabii falan tartışılan bir durum sorun da zaten hani öyle şirketlerin e, spekülatif amaçlı e, hareketler yapmadığını kim biliyor sorusuydu. Zaten aslında Amerika Birleşik Devletlerinin e, notundan çok daha önemli olan bazı şeyler var. Yani e, Amerika Decline yazısında Norman Chomsky de şeyi sözünü etmişti. E, yani şirketlerin büyük gücünün hem politikanın hem de toplumun üzerine artık özellikle de finans şirketlerinin büyük ölçüde üstüne çıkmasıyla öyle bir noktaya çıktı ki artık siyasi partiler siyasi partiye başkanlar da başkana filan benzemiyorlar. Başka türden, alışılagelmiş türden bir tipoloji çizmiyorlar. yani ciddi alınacak bir hali, hali kalmadı. Yani halkın çok daha sağında yer alıyorlar aslında diyor. Yani mesela halk oyunda yapılan kamuoyu araştırmalarında birinci şey işsizlik mesela sorun sorun bu hiç konuşulmuyor bile yani söz konusu bile değil mali piyasalardan filan a notu AAA mı nedir borsalar falan konuşuluyor Hayır zaten söz konusu olan işte bu not meselesi de ABD'nin şeyi borcu Evet yani hani bu konuda bilgi eksikliği falan da yoktur herhalde tahmin ediyorum piyasalarda bir her şeyden önce para biriminin rezerv e, para birimi olmasından da hareketle sadece e, S ve P şirket değil milyon tane şirket zaten veya bağımsız kuruluş artık neyse bunu analiz ediyordur. Farklı farklı şey e, sunuyordur. Burada ilginç olan böyle bir olayla tek bir kredi e, derecelendirme şirketinin e, böyle ufak tırnak içinde bir hareketiyle tüm dünyanın böyle bir çalkalanma içine girebilmesi. E, evet. Çünkü de şöyle bir durum var. Yani e, İki temel eleman unsurdan bahsediyor Chomsky bu kısa ama özlü makalesinde. Yani altın çağ diyorlar devlet kapitalizminin aslında altın çağının sona erişi. Amerika bir kere tümüyle artık o herkesin gözünde olan olması düşünülen öyle olduğu düşünülen süper güç ekonomisi de şeyde de sosyal olarak da askeri gücü de çok büyük olan bir ülke olmaktan çoktan çürümeye doğru gitmiş durumda. Ve bu mesela şeyde de çok ilginç bir yazı çıkmış. Giacomo Chiotta diye birisi. Political Science Quarterly saygın bir dergi. Onun son sayısında e, bu tamamen e, nihai çürüme safhasına girdiğini gösteren çok sayıda belirti var diyor Amerika'nın çöküşünü. Chomsky diyor ki bu zaten çoktan başlamıştı. Şimdi somut örneklerini görüyoruz diyor ve iki temel eleman var. Bir tanesi finanslaştırılması diyor üretimin yani endüstriyel üretimden e, maliye, sigorta yani finans, borsalar sigorta emlakçı geçti. Bir de offshore yaptılar bütün üretimi de Çin'e başka ülkelere salladılar gitsin diyor. İkinci gelişme de serbest piyasa doktrinleri denen şeyin ideolojik olarak hegemonyası gızaferi geldi diyor. Her zamanki gibi selektifti, seçiciydi ve ağır darbeler indirdi. Deregülasyon yapıldı. Bütün her türlü denetim de ortadan kaldırıldı ve yani şeyin şirketlerin yönetiminin büyük CEO denilen yöneticilere muazzam Şeyler, i̇kramiyelerle filan i̇şte Sizin de tamamlandı. zaten söylediğiniz gibi Chongsi'den veya aktardığınız gibi e, halkın veya seçmenin öncelikleriyle yönetenlerin öncelikleri arasında çok ciddi bir açık oluşmuş durumda şu anda ve bugün dünyada işte bütün bu e, Yaşan, siyaset, evet, tamamen bu işte onun için önemli buldum yazıyı bir iki tane noktadan da vermeye çalıştım ve sonuçta diyor öyle bir servet konsantrasyonu oldu ki temerküzü oldu ki Daha da büyük siyasi güç kazandırdı, iktidar kazandırdı tabii para ile beraber ve o zaman da bir kısır döngü çıktı ortaya. Böyle yüzde bir, Stiglitz'in falan da çok net olarak yazdığı gibi yüzde en kayman kayma yüzde biri bütün toplumun sadece inanılmaz bir kazanç gelir sağladı zenginlik ve yani işte bu hedge fonu yöneticileri, banka yöneticileri ve belli başlı şeylerin başkanları, CEOları. ...bunun e, dışındaki bütün toplum için orta sınıf filan gerilemesine filan yol açtı. Son olarak da zaten dünyada hiç görünmemiş bir şekilde şimdi piyasa e, politik acıları da şey fiyatlandırmışlar zaten artık en fazla parayı. E, alan politikacıyı seçiyorlarmış. Yani şirketlerden ne kadar şey varsa bayağı Walmart, Best Buy ya da Target gibi şirketlerde nasıl yapılıyorsa verimlilik hesabına göre e, siyasi partilerde bu şekilde çalışıyorlarmış. Yani siyasi demokrasi dediğimiz şeyden artık kalan hiçbir şey kalmamış oluyor. Zaten e, çok ağır yazılarda birbiri adından çıkmaya başladı. James K. Galbraith e, profesör Yani Obama'nın yatacak yeri kalmayacak diyor. Çok ilginç bir, yani çok sert bir yazıya bitiriyor. İyi haber kurtulamayacak diyor genç bir adam. Lyndon Johnson ya da Jimmy Carter gibi eve gidecek durumu kalmayacak. O ancak diyor zengin dostlarıyla böyle gated bir community'nin şeyin bir mahallede zengin bir büyük duvarların arkasında bir yerde oturmak. Ve şimdiden de düşünüyordur eminim yani yazacağı kitap hatıraları ya da yapacağı konuşmalardan kazanacağı para. Fakat diyor tabii şöyle de bir şey olacak. Günün birinde sokağa çıkmak, bir şekilde gitmek, e, halkın arasına karışmak durumunda kaldığı zaman durumu zor olacak. Çünkü bütün bir zamanlar umut, birçok bir kesimde umut yaratmıştı. Onun, o gözler onu, yaşlılar, emeklilik hakkını elde edemeyenler, yoksullar, işsizler ve evsizler. Nereye giderse gitsin, onun gözlerini takip edecekler diye bir yazı yazmış Deutsche Welle'den okuduğumuz bir şey. Durum çok endişe verici olarak gelişmeye devam ediyor. Finans piyasalarında düşçe devam. Londra'da FTSE 100 endeksi yüzde 3,4-4 değer. Frankfurt'ta DAX yüzde 5, Fransız KAK yüzde 4 onda 7 kayıp. Bunları kapatmışlar. Asya'dan da büyük bir çöküş. Nikkei 225, Japonya'dan 3,6. Güney Kore'nin Kospi %6,1. Ve Avustralya'nın ASX endeksi de 2,1 düşüşle başlamışlar. Bu tabii ki rekor Türkiye'ye ait. Evet, Doğuz Jons da 5,6 gibi büyük bir şeyle devam etmiş yani. Evet Türkiye'de durum ne? %7. Yüzde 7, onda iki hatta. He. 52 1200 puana gerilemiş durumda. İkinci satış dalgası geldi. Kayıp çok büyük deniyor. İMKB Ulusal 100 Endeksi. Evet, böyle. Bunu şimdilik burada bitireyim. Yani bu yani bir konu değil, Zaten değil. diğer tüm konularla da bugün aslında yani ele alacağımız hemen hemen bağlantılı. Evet, görünen köyünde kılavuz istemediği Apaçık ortadaydı. gümbür gümbür geliyorum diyordu bu zaten. Mi geldi? Sadece zenginleri koruyan bir sistemle yürümez yani. <gülüyor> Yürüyemez. Evet oradan geçelim hemen kısaca maalesef kısaca Somali'ye geçelim. Türkiye'nin gönderdiği yardımların da ilk bölüm ulaştı deniyor. 50 ton gıda ve sağlık malzemesi taşıyan iki kargo uçağı. Türkiye'de tabi. Önemli haber olarak bu veriliyor ama orada da e, yani artık dramın ötesinde büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor iklim değişikliğiyle karışık 60 yıldan beri görülen en korkunç kuraklık ve çatır çatır çocuk annelerinin kucağında ölen çocuklar durmadan bugün yardım malzemesinin dağıtımına başlanıyormuş şey çekildi oradan. Şevap örgütü Mogadishu'dan e, çekildi. Başkentten çekildi. Başkentti. Ama Somali Başbakanı durum çok ciddi demiş. Uluslararası yardım gecikirse can kaybı büyük oranda artacak diye endişesini dile getirmiş. Onu da şimdilik bu kadarla yetinelim ve gelelim Londra'daki isyan yangınlarına Londra'da değil aslında İngiltere'de Britanya'da Evet, yani çok büyük bir olay var. Üçüncü gece şiddetin diğer İngiliz şehirlerine de sıçradı. İngiltere'nin 1700 polis görevlendirilmiş ekstradan sadece Londra'da. Ama e, binalar yakılıyor ve e, dükkanlar da yağmalanıyor. Birmingham, Londra'nın dışında, Liverpool, Manchester ve Bristol şehirleri de hareket, e, huzursuzlukla çalkalanıyor diye haberi vermiş BBC News'dan. İçişleri Bakanı Theresa May e, yarıda kesmiş tatilini. İşte ona insan üzülüyor. Başbakan da. Başbakan da yarıda kesmiş. Theresa May şey, e, bedelini ödeyecekler mesajıyla yaptıklarını geliyormuş yalnız. Öyle mi? Ya. Kim bunlar? İşte e, sokaktakiler. Şimdi şöyle bir şey var Londra'da da hani e, bu konuyla ilgili konuşurken veya bir analiz, yorum bir şeyler yapmaya çalışırken e, sokakta olan biteni de çok fazla idealize edeceğimiz bir durum yok. Orada aslında e, çok ciddi şiddet olayları da oluyor ve e, siyasi olarak güdümlü olup olmadığı da tartışmalı. Ama zaten olay bu noktaya gelmesinde e, İngiliz hükümetinin kendisinin çok ciddi çabaları... Ve biraz da zorla bu noktaya getirdiğini de söylememiz lazım. Çünkü daha bundan aylar önce seçildiğinde üniversitelerin paralı, daha doğrusu ücretlerinin yükseltilmesi konusunda takındığı tutumla öğrencileri veya daha kolay politize olabilecek kesimleri pasifize etmeye çalışmıştı. Büyük ölçüde de etmişti. O zamanki büyük gösteriler sonrasında yaptığı sert müdahale vesaire. E Şimdi ortaya tamamen artık kaybedecek hiçbir şey kalmamış bir alt alt sınıf. ...durumu çıktı. Orta sınıfı ...yok ettiler. Yok de. ettiler evet. E, ve işte gözden uzak Londra'nın e, ...işte şeylerinde ...merkezinden uzakta e, ...kendi e, ...işte dün bazı isyancılarında ...dile getirdiği gibi gettolarında ...yaşayan işte bize bulaşmadığı ...sürece de orada dursun ...denilen bir e, sınıf yaratılmıştı. Şimdi onun isyanıyla karşılaşıyorlar. Bununla ilgili aslında Guardian gazetesinde ...bir şey çıktı. E, Bence iyi bir değerlendirme çıktı. Ee, şöyle deniliyordu mesela örneğin bu isyan edenlerin işte siyahi e, çoğunluğu olduğu söyleniyor. Bununla ilgili e, şöyle denmiş. Yani eğer e, yazan da Stafford Scott e, eğer şeyse bu isyan bir e, insanların sürpriz olarak geldiyse gerçekten bakmıyorduk herhalde oraya diyor e, yazar. Ve... Evet işsizlik, yoksulluk ve eşitsizlik bir de polis şiddetiyle birleşince diye mesela Yeşim Yaprak Yıldız da bir vermiş ki tabii yani kıvılcım rolü oynayan olay polis çizgisine yaklaşarak sorular soran ve tepkisini dile getiren 16 yaşında bir genç kızın coplarla 15 polis üstüne çullanıp dövemeye başlamışlar. ...galiba şey olan olay bu Kıvılcı deniyor. Kıvılcım o deniyor. Kıvılcım o deniyor. Ama arkasında yatan nedenlerle ilgili Guardian'da Stafford Scott'un yazısı... ...bence aydınlatıcı şöyle e, diyor kendisi. Genç insanların bu şekilde davranması için... ...yani işte kendi içinde oldukları... ...tırnak içinde topluluğa, işte, cemaate, her neyse... E, ...bu derece düşmanca davranabilmeleri için... ...onun içinde herhangi bir çıkarlarının temsil edilmiyor olması lazım diyor. O mahallede. Evet. Yani hiçbir e, mahallenin refahından falan bir umut besliyor olmamaları lazım diyor. Ve dolayısıyla da diyor daha geniş toplumdan e, böyle bir beklentileri olmaması lazım diyor. E, ve bu inanç jenerasyonlar boyu desteklendi. İyice üstüne işte binalar inşa edildi bu inancın. E, bu kimsenin e, onların tarafında olmadığı inancı diyor. Bir de siyah bir gencin öldürülmesi olayından Tabii. asıl büyük tepki yaratan... O konuda o. evet. Işte hatta polis hiçbir bilgi vermeyi bile gerekli görmedik başta ailesine dahil. Onunla ilgili özür de diledi Londra'da polis. Çok da fotoğrafları böyle işte haydut böyle olabilir diye The Sun galiba. The Sun gazetesi zaten o The Sun'dan da farklı bir şey beklenmez gerçi. Hemen o fotoğraflar bulup onlar çıkartılmış servis edilmiş. Başka fotoğrafı yoktur eminim hani çocukları falan da varmış adamın. Evet dört çocuklu filan. Evet. Neyse Stafford Scott devam etmiş yazısında diyor ki her şeyden önce yağma diyor şu inançtan geliyor diyor eşitlik ve adalet bekleyemezsiniz. E, o zaman da diyor şöyle yapmaya çalışıyorsunuz diyor. Kendi bir ödeme siz de bir şey almak istiyorsunuz diyor. Ve o zaman yağma oluyor. Bu diyor e, birçok siyahi insanın motosu haline geldi diyor. Bu getolarda sıkıştırılan. Her şey para hakkında. Sadece para. Her şey para. bir bedeli var Evet. Tabii. Satın alınabilir. Meta yani tam anlamıyla metalaştırılmış. İspanya'daki bütün e, Yunanistan'daki bütün... İzlanda'daki bütün kavga da bunun etrafında dönüyor. Her taraftaki bu. Aynı kavganın çeşitli veçelerini görmekteyiz. Mesela independent yazarı Paul Wallally'de bu konuyu yazmış ve şey diyor, yani ayaklanmaların çoğunlukla kentlerin yoksul kesimlerinde sosyal yabancılaşmanın, işsizliğin özellikle gençler arasında yaygın olduğu yerlerde yaşandığı, bunu şey yapmak için bir kahin olmaya lüzum yok yani buradan çıkacağı. Scott yine devam etmiş aslında o da e, ilginç bir de şey bir etnik boyutta getirmiş. E, bu gençlerin yabancılaşmasındaki önemli bir etken de diyor şurada gözlenebilir. İşte kendilerine zenci olarak veya işte İngilizce bu hani e, nigger kelimesiyle hmm. hitap etmeye başlamaları bu e, uzun yıllar çok tabu kalmış. Ve işte söylenmesi büyük e, infiale sebep olan bir e, kölelik döneminden kalma e, bir miras idi sözlüklerimize ama bu gençler kendi kendilerine böyle hitap etmeye başlamalarında da diyor sembolik olarak şu görülebilir diyor kendilerini tarlada çalışan zenciler olarak görüyorlar ve tek amaçları kaçmak kurtulmak ve hatta kaçarken kaçarken mümkünse sahiplerine de bir zarar vermek. Evet aynı şey ilginç bu vali tabi farklı bir açıdan da bakmış belki de çok doğru olmayabilir ama söyleyeyim yağmacıların Girdikleri dükkanlarda kendi beden ölçülerine uyan ürünleri alıyorlarmış. Hatta istedikleri markaları bulmak için de raflar arasında geziniyorlarmış. Şey diyor, ile alışverişin buluştuğu nokta demiş Hoval Ali. Yani yoksul mahallelerin derinliklerinden gelen bir çığlığın, çığlıktan çok yeni bir çift spor ayakkabıya sahip olma fırsatı diye değerlendirmiş ki ben bunun doğru olduğundan çok emin değilim doğrusu. Ben de değilim ee, zaten Scott da kendi yazısında şey e, Mark Duggan öldürülmesi üzerinden e, dipte yatan ayaklanmanın sebeplerine e, daha sonra devam etmiş. Yıllarca diyor zaten burada diyor bir şey vardı diyor bu yeni bir olay değil. Bu insanların memnuniyetsizliği bu insanların e, çalkantısı dışarı yansımıyor diyor kendi aralarında oluyordu. Suç oranı falan olarak istatistik olarak işte sunuluyordu. Bu görmezden geliniyordu resmen. İşte bugün patladı diyor. Bugün genel topluma yansıdı diyor ve e, herkesin sorunu oldu nihayet diyor. E, ve bunun arkasında diyor işte hükümetin bunun böyle olması patlamasının arkasında diyor. Hükümetin e, gittiği kesintiler özellikle işte bu sosyal yardımları yürüten EMA kuruluşunun e, tamamen güdük bir hale getirilmesi. E, öğretim bütçelerinin artırılması birçok e, yoksul gencin kuruluşu. E, Yüksek eğitim imkanından tamamen soyutlanması, dışında bırakılması, işsizliğin artması bu konuda bir şey yapılmaması. Ve bu izolasyon hissini ve artık toplumda genel, geniş toplumda hiçbir çıkarı olmama hissini arttırdı ve bu noktaya getirdi diyor. Bir de değerleri değerleri ortadan kaldırıyor. Sadece meta üzerine kuruluyor. Evet işte onu söylüyor yani, zaten. Yani değer, Her şey para hakkında. Yani dayanışma sola para e, önemli evet, sevgi dayanışma ötekini düşünebilme dokunma falan gibi şeyleri ama işte şöyle bir şey var hani şey. öyle bir değerlerin olması için bunlar karşılıklı şeylerdir hani e, bir yerleşmesi lazım böyle bir kültürün hani e, bir toplumun e, kendi üyelerini dışlamaması lazım işte jenerasyonlar yani. boyu dışlayıp dışarıda bırakıp bugün iyice e, farya durumuna düşürdüğü zaman Evet, ya yani there is no alternative. Tina doktriniyle başladı bu işte ee, şeyin. E, Demir Lady diye çok sevdikleri terimle gazetecilerin, Thatcher. medyanın, Thatcher'ın, e, sonradan da baroness yaptılar kadını. E, tamamen başka bir alternatif yoktur. Toplum denen bir şey yoktur dedi. Bunları açıkça söyledi. Buraya kadar gelindi zaten maden işçilerini bastırarak başladı. Sonuç bu. Ve siyasi talepler bastırıldı. İnsanlar e, çıkarları tamamen soyutlandı. E, yani siyasi platformlarda o çıkarlarını dile getirme imkanları. Bu sadece parlamento veya işte parti siyaseti olmak zorunda değil. Yani sokak da olabilir. Tamamen bastırıldı. İşte her köşeye kameralar yerleştirildi. E, en her çok gözetlenen evet. ülkesi. Yani... Ama bir tek şeyi kontrol etmiyor. Bir sürat haddine aşanları arabalıları koruyor. Evet. Onların hiç kayıtları yok mesela. Yani bari, e farklı bir bari, sınıf. Bariz bir sınıf ayrımı yapıyor. Aynen öyle. Çünkü. İşte bu e, her türlü siyasi katılım imkanı giderildikten sonra ortada e, siyasetten arınmış talepleri olmayan tek talebi kaçmak, kurtulmak ve mümkünse zarar vermek olan. ...kitleyle karşı karşıya kalınıyor. Evet, bunun bedelini Gibi de... Gibi geliyor bana. Yani şey bakanı, ne bakanıydı o kadın? İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı şey yapamayabilir. Hı. O kadar kolay, bu lafı ona yedirebilirler yani. E, Valla evet. eğer bir bedelini, işte bunun sorumlularından bedel özeteceğiz falan diyorsa... ...her şeyden önce kendi hükümetine bakması lazım. Çünkü işi bu vahim noktaya getirmesinde çok ciddi bir... tabii ki daha önceki İşçi Partisi hükümetinin, Blair hükümetinin... E, ciddi adımları var o ayrı ama e, çok kısa bir sürede bu kadar fazla kesintiyle bu koalisyon hükümetin İngiltere'de bunda da ciddi pay sahibi oldu. Evet yani SAS komandolarını da katabiliriz bunun içine. Son haber Afganistan'da görev yapan İngiliz askeri de e, Taliban militanını öldürüp parmaklarını hatıra olarak kesip saklayan insanlardan oluşmaya başladı. Yani Gelinen noktanın da böyle bir nokta olduğunu da unutmayalım. Bu da bağlantılı yani. Bu arada İçişleri Bakanı'nın sesi de varmış eğer e, isterseniz. Dönüşte dönüşte bir kulak dönüşte verebiliriz. Dönüşte şey anladım. yapalım. Arada da zaten arada bir London Calling çalmamızda da fayda olacak zaten 8.30'dan sonra. Açık kastı adası London Calling Londra'dan geliyor. L Londra sesleniyor. The Clash grubundan, Punk grubundan Post Punk aslında Clash grubunun önemli parçalarından biri. Bir diğer önemli parçasında London Burning Londra Yanıyor'u da çalarak başlamıştık. Hakikaten de mesela İngiltere gazeteleri de son 3 gündür yaşanan olayları orman kanunu Hakimiyeti diye duyurmuş, gerçekte olabilir yani, yani çok yanlış değil değil evet yani olan olayları şey olarak şekil olarak yüceltecek bir durumda da değil kimse sanıyorum ama hani arkasındaki dinamiklere yoğunlaşmak daha önemli olabilir. Evet Londra alevler altındayken diyor mesela Independent'ta polis de siyasetçilerde tamamen adil içinde isyanlarda yayıldıkça yayılıyor diyor. Çok sayıda tutuklama var. Yüzlerce insanın tutuklandığı haberleri 250 var. 250 civarındaydı en son ben sabah programa girmeden önce baktığımda. 334 yani... son benim baktığı. Öyle Mesela, mi? Mesela evet. Mesela evet. Yani sürekli de artıyor bu. Şu da var tabii. Scotland e... Yardım yani BBC haberi yani. 334'e çıktı diyor. Ve bu birkaç saat, bir saat önceki bir. Londra işte sizin de söylediğiniz gibi aradan önce dünyanın en iyi izlenen yeri. Her tarafta kameralar var. Dolayısıyla daha da artacaktır. Evet yani Birmingham'da 100 kişi tutuklandı. Ama tabii var şey var burada e, hükümetin özellikle İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar falan filan bakıldığı zaman şey anlaşılamamış gözüküyor. Yani bu tutuklamayla veya bastırarak e, uzun vadede çözülebilecek bir sorun değil. Tabii ki e, olaylar giderilir e, ve sorun bir süre ertelenir. Ama e, daha yani nasıl... Yetersiz antibiyotik kullanımı gibi daha şiddetli bir enfeksiyon olarak geri dönecektir yani ilerleyen zamanlarda eğer bu arkasındaki sorunlar çözülmezse. Ve çözülecek gibi de hiç gözükmüyor. Yani bir şey. öyle bir şey yok açıklamalardan yok, yok. en azından öyle bir sinyal alamadık. Yani polise karşı bir siyasi protesto olarak başladı olaylar ama fırsatçılar da girdiği işin içine kundaklama ve bir takım işlere dönüştü. Polisin üç gündür sokakları hırsızlara teslim ettiği görüntüsü verdiğini yazmıştı The Times gazetesi mesela. ya yani yetersiz kalıyordur sonuçta. Evet. Yani. Bir de şu var. E, bunun çözümü için böyle bir şeyin ciddi bir kaynak aktarımı lazım. E, şimdi kapitalizm dediğimiz şey daha önce ne zaman böyle bir krize düşse işte bir şekilde bir mekanizmayı işte kolonializm e, olsun veyahut... ...başka bir mekanizmayı e, uygulayarak ondan çıkmayı başardı. Ama bugün artık o kaynaklar bitmiş gözüküyor. Hindistan'a gidemeyecekler mi yani? Tekrar şey diyorsunuz, neydi o, ne company'ydi? East... East India. India Company. Do-Hind evet. <gülüyor> Company. Yok, gidemeyecek gibi. E, Afyon Savaşı, Çin... Afyon Savaşı denendi. E, hatta Afganistan'a gömülen ilk imparatorluklardan bir tanesi de... Evet, <gülüyor> ...olduğu olmuyor. söylenir. Çin meselesine gelince Çin'de de olmadı. Ama gidecek şey, yerleri yok hakikaten. Gidecek yerleri yok. İşte bunun tek, Yatacak yerleri de yok aslında. Bunun bir yöntemi var. Yok değil hala. Yani bu ülkelerin her birinin elinde çok çok ciddi sizin dediğiniz gibi sermaye birikimi var. Evet. Yani sınıfsal farklar o kadar büyük ki aslında e, yeniden yapılacak bir şeyle dağıtımla e, sorunlar çözülebilir. Hatta daha sürdürülebilir bir toplum e, olma. Ama hiç öyle bir niyetleri olmadığı i̇şte o gibi yok gezegeni yani. yok etmeye e, yolunda muazzam adımlar atmaktalar. Bir bir ardından. Yani bir yandan işte Rick Perry'nin e, adamları dans ederek sadece protestan, fundamentalistler, köktenciler böyle... ...Amerika'yı duayla krizden kurtaracağız, seni de başkan yapacağız filan diyorlar. Rick Perry denen bir adam, opportunist ve faşist birine yani. Yalnız tabii... Karşı şeyde de Wisconsin'de mesela yeni seçimler yapılıyor. Şimdi hepsinin geri e, yani onlara da fırsat bulursak da yine biz önemli. Bir ee, önemli ama yine de ABD'de mesela şöyle bir şey henüz e, İngiltere'deki gibi e, veya İspanya'daki gibi. İspanya'da da şu anda e, oradaki bu şiddet olayları bugüne kadar yaşanmadı ama sisteme inanç baktığınız zaman... Dibe vurmuş durumda işte gerek seçimlere katılma oranlarının düşmesine baktığımızda. Ve sosyal demokrat polisin yaptığı eziyet ve şey yani en yani Suriye polisine yakın bir şey neredeyse. Yani silah kullanmadılar ama tamamen şeysiz orada barışçı isyan halindeki gençlerin üzerine yürüyüp Pataküte, öldüresiye dövdükleri gibi olaylar. Neyse, İspanyayı da şimdi bırakalım. Yani her tarafta İs İsrail'de filan da müthiş bir. ABD'de yüksek. henüz hala bir e, o işte hukuk sistemi veya siyasi sistem içinde e, kalıyor şu ana kadar. İşte asıl e, büyük curcuna o zaman kopabilir. Orada da iş oradan o, o eksenden orada çıkarsa ama o bambaşka bir şeye dönüşür. Evet. Yani. Elimizde birkaç ses var, onlara kulak verelim istersen öncelikle. İçişleri Bakanı'nın açıklaması var, bu duyarlı açıklaması diyelim. Evet, önce onunla başlayalım. The riots that took place in Tottenham on Saturday night and the subsequent disturbances in other parts of London are totally unacceptable. Let's be absolutely clear that there is no excuse for violence, there is no excuse for looting, uh, there is no excuse for thuggery. The ingyteréchtek will obviously deal with any emerging situations as they consider best appropriate for those situations. hogy, I am absolutely clear there is no excuse for looters or thuggery or violence on the streets için hiçbir bahane olamaz diyor. Ve bulacakların bedelini de ödeyecekler diyor. Gelmiş tatilden. Cameron'dan daha ses yok. Peki elimizdeki... o da tatilden dönmüş ama. Evet. Akşam e, bahşiş bırakmamasıyla filan konuşuluyordu. Toskana'da mıydı? Oralarda bir yerdeydi. İtalya'da. Vallahi İtalya'da. Evet, e, bir de şey, Londra'daki olaylardan 3 görgü tonunun sesleri var. İsterseniz bir de ona Locked. just look at it and say what are we going to have when we're older? What, what's they going to be there for us so if they're not going to have nothing we'll just go and get it ourselves do you know what i mean they need that help they do need that kind of direction britain is still systemically racist race relations between the police and the black community are still by and large bad they've tried to improve them but they're bad the way they do the stop and search the way they uh, attack i would say the kids or the youth in, in the areas is absolutely ridiculous and this is what needs to come through the frustration from the youth is because of the way they are being dealt with the police. They are angry with the police. evet ilk son de ağır bir aksam vardı İsyancılar veya gösterici değil gösteri yok çünkü orada. Gösteriyor yok evet isyancılar var, asiler var ve bizim de biraz önce sözünü etmeye çalıştığımız türden bir analiz getiriyordu orada sokaktan yani gölgü evet. tanığı olarak. İkinci e, gölgü tanığı e, Britanya hala sistemik olarak ırkçı bir ülkedir e, diyordu ve işte e, özellikle beyaz olmayanlara karşı... Polisin tavrı bunu kişiselleştirmiş yansıtan bir tavırdır diyor. Düzeltmeye çalışıyor üçüncüsü ama üçüncüsü de düzeltiyor. onu destekler nitelikte polisin e, bu çocukları sokakta durdurduğunda davranışını görmelisiniz e, diyor ve bu tepki de ona tepki olarak doğdu büyük ölçüde diyor. Evet çok önemli şeyler de daha önce de konuştuğumuz şeyler vardı. Stop and search denen yeni yetkiler de verdiler polislere işte. i̇şte durdur ve ara diye tercüme evet, ediliyor. Dur orada bekle ve yeni terörle mücadele ile ilgili bağlantılı şeyler. Bir de buna e, paralel e, vaziyette mesela gösteri yapıldığı zaman da ketling denen bir metod buldular. İngiliz hakim kesimlerinin bulduğu yöntemlerden biri de buydu. Kafese sokar gibi bütün göstericileri çevreden te tecrit ederek ...yapıyorlardı ama bu sefer... ...Catling filan yapacak bir durumları da... ...halbuki ya. gösterinin bir amacı vardır... ...zaten o gösteri gösteri olsun diye yapılmaz... E, ...bir alternatif siyasi katılım yöntemidir... ...değil mi hani o program Aynen başına dile getirdiğimiz... İşte bu da zaten... ...bu uygulanmaya çalışılan yöntem de şeyi gösteriyor... E, ...her türlü... ...sınıfsal ayrımın daimi olduğu... ...artık yerleştiği bir... E, ...sistem isteniyor... ...bunun dışına kesinlikle çıkılamaz... ...gösteri yapacaksanız da... ...öyle kafesinizin içinde yapabilirsiniz... Evet yani başbakan, belediye başkanı ve içişleri bakanı döndüler duruma vaziyet etmeye çalışıyorlar Londra'da ve İngiltere'nin diğer şehirlerinde ama buna yapabilirler uzun mi bilmiyorum. Liverpool'da da Birmingham'da 87 kişi gözaltına alınmış. Liverpool'da da birçok araç ateşe verilmiş filan. Buna uzun değindik çünkü önemli yani şey önemli bu gösterilerin kendisi size bağlı hani herkes kendisine göre bir önem atfedebilir ama Arkasında yatan sebep e, ve uygulanacak çözüm metotları açısından son derece önemli. Çünkü bu şekilde kalırsa, e, katılımın olmadığı bir şekilde kalırsa tüm dünyada Türkiye'ye dahil olmak üzere e, daha fena yerlere gidilebilir. Evet şiddetin bahanesi e, yok falan diyoruz ama hani e, bir de gerçekler var. E, olan bir şeyle başa çıkmak için ne yapmamız lazım? Onu göz önüne almak lazım. Hani evet. öyle bahanesi yoktur diyerek çözemiyoruz sorunları. İşte amiral gemisinin güvertesinden bildirecek olursak da onlar da e, meseleyi gayet iyi bir analiz getirmişler işte. Olayların patlak vermesinden hemen sonra Tottenham'a çatışmanın merkezine ulaşmış hürriyet muhabiri Halil Yetkinnoğlu makinesi paramparça edilmiş falan öyle diyor. Ama e, haberin başlığı da Hürriyet'in internet Türkler küçük İstanbul'u işte böyle korudu. Yani meseleyi tamamen Türkler açısından ele alarak. Meseleyi körülmüş. Türkler açısından ele alabiliriz ama hani bu şekilde değil sanıyorum. Yani çok uzaklaşmaya gerek yok. Türkiye'de de e, kafes içindeki gösteriler biliyorsunuz yapılmaya çalışılıyor artık. Oraya yönlendirilmeye çalışıyor. Her türlü siyasi katılma aracı olarak protesto. Gösteri yani, tamamen devre dışı. Küçük İstanbul olarak bilinen Heringe'yi semtine kadar inmişler göstericiler. Burada deniz kuyumculuk ve seval kuyumculuğa giren talancılar yükte hafif pahada ne ağır buldularsa aldılar diyor. Pek çok e, mağaza ismini de vermiş. Sahip, dükkan sahipleri iş yerlerini dün aç, açmamışlar. Ve kuyumcu dükkanın önünde ellerinde sopalarla bekleyen iş yeri sahibi ve çalışanları tam o orman kanunu aslında evet. işte evet. Gerçekten Polis de Türk esnafa yardım isteyen Türk esnafa şu anda gelemeyiz başınızın çaresine bakın demesi de tepki çekti diyor. Bu da Hürriyet'in haberi. Peki Suriye'ye geçeceğim oradan. Suriye'de sivillere yönelik çok ağır saldırılar devam ediyor. Dört Arap ülkesi de Şam'daki elçilerini geri çekti. Esad ise Savunma Bakanı'nı görevden almış. Yani Şam yönetimine Vatanın Dış Haberler Servisinden okuduğumuza göre Suriye'nin güneyindeki Arap ülkeleri de Esad'a sırt çevirdi diyor. Sert mesajlar iletecekmiş bugün gidecek Dışişleri Bakanı Davutoğlu. ABD'nin Suriye uzmanı Ankara'daymış bu arada. Peki Suudi Arabistan Kralı Abdullah niye kızmış? Suriye'deki gelişmeler Suudi Arabistan tarafından kabul edilemez demiş. Onlar Bahreyn'dekileri. Çok ilginç başka şeyler var aslında orada. Yani Suriye'deki gelişmeler kabul edilemez denilmiş ama. Tabii İran. Büyükelçisini geri çağıran ülkeler hangileri? Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün. Biri Bahreyn. Evet. Mesela. Suudi Arabistan işgali altında zaten Fisk'in söylediğine göre. Evet. Fiilen de facto orasını Suudi Arabistan yönetiyor Bahreyn'i diye yazmıştı Robert Fisk ki çok yabana bir muhabir değildir ortadığı açısından. Evet Kral Abdullah Suriye'deki gelişmeler Suudi Arabistan tarafından kabul edilemez demiş protestoculara karşı orantısız güç kullanıldığı da belirtiliyor. Ee, Suriye ya aklın yolunu seçecek ya da kargaşa ve kayıpların derinlerine sürüklenecektir demiş. Bunu söyleyen adam da Suudi Arabistan Kralı Abdullah yani. Ne ee, günlere kaldık ya Aklın yolundan kastı ne? Kim? İşte dün de demiştik aslında başka bir çerçevede bağlamı demiştik ama burada tekrar etmekte bence bir beis yok. Tutarlılık önemli. Evet etik politika da önemli İlkelere dayalı. Çok zor. Yani Suriye dünyanın en vahim rejimlerinden biri teokrasi var. Ne insan hakları var ne kadın hakları var ne de. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da tam bir e, zalimliğin kol gezdiği bir yer. Ama, Ama böyle de bir şey yapabiliyor konuşabiliyor işte. İşte her şey göreceli gibi mi? E, bu konuda konuşması gerektiğini de hissediyor olabilir. Çünkü e, bu gibi şeyler, isyanlar vesaire o bölgede daha önce de birkaç önce de gördük. Çok çabuk yayılabiliyor işte sizin bozkır yangını dediğiniz cinsten. Evet, e, dolayısıyla kendi ülkesine zaten e, bir miktar sıçradı bunlar. E, daha da fazla sıçramasını istemediği için böyle bir adım attı. Asıl tabii işlerimiz de, diyebilir yani çıkıp. Evet asıl petrolün de tabii e, ya, muazzam petrol zenginliğinin asıl üzerinde oturan halkın bulunduğu yerde Şiiler, e, Vahabiler değil yani oradaki yönetimdeki ailenin hanedanın yönetiminde değil. Onun için büyük endişe var ve acaba İran'la Şiilerin hakim olduğu İran'la e, müttefaki nasıl olur diye çünkü şeylerde Alevi Suriye'de bu arada İran'la evet. yakınlaşıyor. Dolayısıyla i̇şte evet, orada daha Alevi geniş onlarda. bir Evet, daha geniş bir e, Uluslararası stratejik çerçevede bu şekilde çiziliyor diyebiliriz. Bu arada dün işte demin söylüyordum Fred Hoff ABD'nin Suriye uzmanıymış sadece. Bir hmm. tane mi Suriye uzmanı var bilmiyorum ABD'nin. Herhalde bir tane değil ama. Evet. Dışişleri Bakanlığı'nda ABD'nin Suriye konusundaki en tecrübeli diplomatlardanmış. O da dün Türkiye'deymiş. Davutoğlu, Necdet Özel vesaire o şekilde toplu de katıldığı bir toplantı yapılmış. Evet zaten e, Hürriyet mesela pek çok gazetenin manşetinde de Esat Pazarlı, Davutoğlu ne diyecek? Amerika Dışişleri bakın Clinton önce Davutoğlu'nu telefonla aradı. Tamamen eski tipte, eski kuvvet ilişkilerinin hakim olduğunu düşündüren ve oradaki Suriye'deki isyancıların durumuyla filan zerrece ilgilenmeyen yorumlardan ibaret. Her şeyi Türkiye açısından klasik e, Amerikan ve Batılı politikacıların ağırlıkları açısından bakıyorlar. Fakat e, beklendiğinin çok ötesinde şeyler e, gelişebilir. Ya, Milliyet gazetesi de Saddam da hayır demişti diyor. Davutoğlu'nun bugün Şam'da Esat'la yapacağı kritik görüşme 2003'te Körfez Savaşı'ndan önce Türkiye'nin Saddam'ı ikna çabalarını hatırlattı diye. Evet, yani Nasıl? gerçekten nereden tutsanız. Elinizde kalacak bir, yorumla, yorumlar. Bir yorum yani hani bir şeye benzetilecekse ne bileyim daha yakın örnekler var mübarek falan filan denilebilir. Ee, i̇şte e, Tunus örneği gösterilebilir ama Türkiye burada belirleyici aktör olmak zorunda olduğu için. Evet Türkiye'deki bütün gazetelerde. Peki onu da geçelim ve önemli haberlerden biri de Türkiye'de e, bu internet andıcı davasında 14 sanığa yakalama emrini verilmesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 7'si muvazzaf general 14 sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle yakalama kararı vermiş. 22 sanıklı internet andıcı davasında 8 isim tutuksuz yargılanıyor. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsle suçlanan sanıklar arasında EDOK -ok denilen yani eğitim ve doktrin komutanlığına atanan orgeneral Hüseyin Nusret Taş de var. O daha önce Ege Ordu Komutanı'ydı. Ve bu Yüksek, yüksek Askeri Şura toplantısına da katılmıştı e, ar, yakalama kararı olduğu halde Genel Genelkurmay'ın adli müşaviri yani bir hukukçu olan tüm genel hıfzı çubuklu da hukuksuzluktan dolayı e, yakalama kararı çıkarılmış yakalama emri. Ve dönemin genel kurma ikinci başkanı Orgeneral Hasan Iğsız da var aralarında. Bayağı ciddi bir gelişme olarak da o da. Yani nedir? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs. Silahlı terör örgütü yönetmek ve üyesi olmak gibi iddialar bunlar. İddialar bunlar evet. Çok ciddi. Bu arada şey işte internet andıcı davası da. Birleştirildi ya şimdi bu. Dün mahkemenin kararlarından bir tanesi de irtica İrtica ile mücadele eylem planı davasıyla birleştirildi. E, bu e, kapsamda çağrılan 14 sanık e, iki davadan da. iki dava altında da şimdi aynı iddialarla yargılanıyor oluyor değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Evet e, aynen öyle. O zaman durum hakikaten çok ciddi. Yani e, genişlemesi bakımından davanın çok ciddi bir durum. Yani internet andıcı ve ıslak imza davaları da birleştiriliyor böylece daha şura'da mesela Edok denen yere Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atanan Orgeneral Taşdelen terfilerden sorumlu en üst kurulda görevde en üst kurulda görev almasından bir hafta sonra hapis yolu göründü gibi son derece Türkiye'ye özgü durumlardan bahsetmek mümkün ayrıca genel kurmayın adli müşavirinin yani bir huku anlaşılmaz şeylerden bir tanesi de bu yakalama mahkeme e, yakalanmasına yakalama emri veriyor bunlardan bir tanesi edok komutanı evet eğitim ve doktrin evet yani e, şey hani bir de pozisyonun hukuki. yüksekliği bakımından, bakımından değmiyorum buna da hani nerede olduğu bilmiyorum zaten hani her şey açık Adam her gün işe geliyor, geliyor herhalde. Daha yaştaydı işte. Evet. Atamalardan sorumlu şimdi buna geçti. İşte böyle. Evet. Onun dışında bir haberimiz var mı? Türkiye'de 7'si genel 14 kişi yakalama kararı ne söyledik. Kantinler denetlenecek. Peki silah harcamaları nerede diye de bir haber var. Sayışta yeni kanun sağladığı yetkiyi kullanarak ordu evleri askeri gazino, kantin ve kışla gazinolarında denetim süreci başlatmış ama akşam gazetesinden Çiğdem Toker'in haberi e, gizlilik istisnası kapsamında olmayacakmış. E, denetim sonuçları kamuoyuna da açıklanacakmış. Fakat tabi mesela İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Altan, profesör Mehmet Altan da sayışlayın kışlaya girmesi önemli bir adım ama askeri harcamaların esas büyük kısmını oluşturan silah harcamalarının denetlenmemesi durumunda bunun sadece bir kandırmacadan öteye geçemeyeceği görüşünde. Zaten bir milletvekili olan KP'li bir milletvekili de şeyi söylemişti. Bir emekli e, diplomat, diplomatların 75 bin şeyin 600 bin emekli askeri generallerin 600 bin emekli kaldığını ve bu farklılığı nereden geldiğini de sormuşlardı. Böyle bir müthiş bir ayrım var. Gelir ayrımı var ve hatta e, şey de oyak. Dolayısıyla hiçbir ülke dünyada başka herhangi bir yerde görülmemiş. Yani çok az yerde Mısır'da görülmüş vardı. oldu. Mısır'da vardı. Hala var yani. Onunla çok büyük gelir kaynaklar elde etme imkanı veren bir sisteme bağlanıyordu bu ayrımın şey Evet mesele aşağı yukarı bu şekilde. Cerya ediyor Şimdi Ahmet İnsel'e bağlanacağız. Açık Gazete Ahmet İnsel'le ufuk turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Mayıs. Evet, ortalık hakikaten haber yoğunluğundan yetişinemeyecek kadar bir yani önünde Genelde yazdık Öyle olmaz ama. Evet. Uzun süreden beri böyle ağustos hatırlamıyorum yani. Ama çok... Aa, öyle... Bir dakika bir dakika. Ağustos'ta bir 1999, 1999 Ağustos'undaki depremi hatırlıyorsun herhalde. Hmm. Ee, evet. O başka bir şeyden bahsediyor. Evet. O insanların dışında orada zaten başka bir şey düşünecek halimiz kalmamıştı. Evet. Şimdi takip etmeye yetişemiyoruz yani. Evet. Bu arada da İlginç de gözden biraz da kaçmakta olan bir şey var. Pek çok sayıda dava, terör suçu kapsamında görülüyor. Evet. Biraz bundan gözden kaçan bir yönü de var diye biraz bunu konuşalım diye konuşmuştuk dün evet. Evet bu e, e, DGM'lerin kaldırılmasının ardından e, terörle mücadele yasası çerçevesinde e, oluşturulan e, özel yetkili işaret. Güvenlik mahkemeleri ceza yasasının 250. maddesine binaen faaliyet gösteriyorlar. Ve bu özel yetkili ceza mahkemelerinin alanı terörle mücadele olduğu için de bu özel yetkili savcıların soruşturmaları ancak terörle ilgili bir bir suç şüphesi. ...ortada varsa devreye girebiliyor... ...yoksa normal ağır ceza mahkemelerine gidiyorlar. Evet. Bu da... ...çok aşırı biçimde... ...Türkiye'de terör örgütüne üye olmak... ...terör örgütüne yardım yataklık... ...terör örgütü propagandası yapmak suçlarının... ...sadece... ...KCK, PKK davalarında değil... Başka sol örgütler, sol temalı muhalif hareketlerle ilgili hemen hemen bütün davalarda pankart açmaktan hidroelektrik santrallere karşı yürüyüş düzenlemeye kadar Bütün bunları bir terör örgütü bağlantısı içine sokma çabası çok yaygın biçimde, çok sistemli biçimde uygulanıyor. O kadar ki bunun son aşırı örneği biliyorsunuz Şike davasında gene özel yetkili ağır ceza mahkemesine gitti ve terör örgütü muamelesi görüyor Şike davası dahlu suç örgütü Hı. muamelesi görüyor. Evet. Birkaç yerde... ...birkaç silah bulunması da... ...buna gerekçe olarak... Yani bir silahın bulunması... ...terör örgütü olması... ...anlamına gelmez. Evet. Şike amacına yönelik... ...yani amaca yönelik bir şeydir... ...terör suçu. Sadece... Silah bir, bir kişinin evinde silah var diye terör örgütü olmaz. O silah patlayıp patlamadığı, nerede kullanıldığı önemlidir. Ne amaçla kullanıldığı önemlidir. Ve Terör e, suçu denen suç herhalde şike e, organizasyonuyla bağlantılı olması için şikeden başka bir şeyin yapılmış olması gerekir. Şike eleminden başka bir şey yapılmış olması gerekir. Şimdi bu Gerçekten bu artık parodiye veya trajediye durumuna göre e, varan bir e, bir terör e, suçu enflasyonu diyebileceğimiz ve böyle bir saplantı halinde e, polisin ve yargının çünkü bu polis yönlendirmesiyle genellikle yapılan bir şey fakat yargı da buna teşni e, çünkü özel yetkiler kullanabilme imkanı var. Hmm. E, Özel yetkiler ne derseniz de, örneğin, e, zanlılardan, e, şüphelilerden ve şüphelilerin avukatlarından bir dizi dava dosyasındaki bir dizi belgeyi e, göstermeme yetkisine sahip. Çünkü şey diyor, e, bunu size gösterirsem e, örgüt yararlanır. Diyor. Örgüt yararlanır diyor. Şimdi dolayısıyla savunma haklarını çok ciddi biçimde diğer ceza yargılanmalarında. Olmayan biçimde sınırlama hakkına sahip, gizli tanık uygulamalarını kullanma hakkına sahip. Bu gizli tanık uygulamaları da biliyorsunuz şey açısından, adil yargılanma açısından çok sorunlu. Hani Belki olmaz, %100 olmaması gerekir demek belki mümkün değil ama bu gizli tanık patlaması, son dönemdeki gizli tanık patlaması da bu özel yetkili ağır ceza mahkemeleri uygulamalarının bir sonucu. Burada bir de tabii şey de var gibi geliyor bana ee, yani bu sonuçları konuşurken aslında e, yani terörle mücadele kanununun uygulamasının çok geniş bir alana yayıldığını bahsediyoruz evet. ama bir de terör kavramının kendisi tabii. zaten e, çok muğlak bir kavram hatta uluslararası olarak da çok fazla sınırları e, çizilmesinde zorlanılan bir kavram. Her yerde zorlanılan bir kavram. Hiçbir zaman tanımlanmadı dünyada evet. terör Beni... ne olduğu. Her yerde zorlanılan bir, bir konu terör. Yani demokratik hukuk devleti sınırları içinde kalınmak isteniyorsa her yerde terör, terör suçunun bir ceza e, e, yasasında öngörülen ağır suçlarda ilaveten e, farkını e, çizmek e, zor. Kabaca çizilebiliyor. Kabaca çizilebiliyor. Yani bir, Ee, örneğin e, Norveçli bu e, caninin işlediği suç terör suçu mu? Kitlesel katliam mı? İkisinin arasında bir şey ama bir terör suçu e, kavramına girebilir. Ama biz de terör suçu dediğimiz zaman münferit işlenmiş suçtan bahsetmiyoruz. Terör suçu dediğimiz zaman bunun arkasında bir örgüt bağlantısı da e, hemen gündeme geliyor. Ki genellikle de böyledir zaten. Terör suçu, terör örgütü olmadan işlendiği zaman ona sadece cin, şey denir, cinnet getirmiş insanın hali e, de tek bir şey vardı bir bir e, bir kişi böyle hatırlarsanız... anbomber diye Amerika'da, una Ted evet. Kaczynski. Evet. Şimdi onun arkasında bir örgüt e, bağlantısı bulunmadı bildiğim kadarıyla. Yok, tek kişiydi. Tek evet. kişiydi. Terör suçlusu olarak mı yargılandı Bilmiyorum çünkü şimdi hatırlayamadım düşün. Belki de yargılanmıştır ama biraz zor. Türkiye'de e, terör kavramı e, ta bu şeyde yeni değil biliyorsunuz. E, yani PKK ile mücadele çerçevesinde gündeme geldiği iddia ediliyor ama yeni değil. Terör kavramı ta 1980 başlarında e, 12 Eylül rejimiyle çok e, sistemli biçimde e, gündeme geldi, kullanıldı. Kenan Evren'in ağzından düşmezdi teröristler tabiri. 70'li yıllarda aslında kullanılmaya başlamıştı. O zamanlar anarşist, marxist, leninist ve dahi anarşist gibi tabirler vardı hatırlayacaksınız. Evet, Anarşist tabiri terörist tabirinin eşitiydi bugünkü tabi terörist tabirinin eşitiydi o zamanlar evet, hatta terörist be kullanılmıyordu yani evet birkaç o... çok yeniydi ama dünya literatüründe de yeniydi evet. ee, anarşist tabiri Anarşist, evet. Ee, daha çok ee, ve e bugün hakikaten örneğin bir davayı alalım. Şimdi bu önümüzdeki Perşembe-Cuma günü İstanbul Beşiktaş'taki Beşiktaş adliyesinde görülecek olan devrimci karargahla bağlan, birleştirilen SDP TÖP Red dergisi gelecek ve e, kusura bakmayın derginin adını unuttum şimdi. Biraz sonra aklıma gelir. <Gülüyor> Derginin çalışanlarının, e, SDP Genel Başkanı dahil olmak üzere büyük bir kısmının tutuklu e, yargılandıkları e, dava. Bu davayı e, ilkbahardaki duruşmada devrimci karargah davasıyla birleştirdiler. İddianameye baktığınız zaman bunu birleştirmek için ortaya çıkartılan kanıtlar hakikaten, değerlendirme diyebileceğimiz, yani bir her çok farklı şeylerin birbirine yakınsama yöntemiyle olsa olsa bu bununla alakalıdır. Telefon görüşmesinde niye merhaba dedin gibi neredeyse bu e, bu e, sıradanlıkta argümanlarla birbirine değerlendirilmiş ve esas e, zemini de e, esas zemini de muhalif olmaları ve e, çeşitli e, alanlarda e, bunu Hopa'da da görüyoruz. Evet, aynı şey. Ben de evet. şimdi onu söyleyecektim. Hopa'da da tamamen böyle bir protestoyu e, terör evet. kapsamı içinde. Herkes öyle baktı yani başbakan'dan. Evet. Mahkem, Bunun polise kadar. Burada da e, özellikle Sosyalist Devrim Partisi örgütü biliyorsunuz 2002'de ÖDP'den ayrılıp. E, akın bir dalın işte şu anda tutuklu olan SDP Genel Başkanı Rıdvan'ın şey oldukları tutuklu olduk, kurdukları bir bir parti bu partiyi PKK güdümlü ve devrimci karargahın görünümü ne denir dekoru Ee, ...gibi e, tanımlayan, hakikaten insanın biraz bu işleri bilen, e, bu e, örgüt dünyalarını, gelişmelerini bilen bir insanın... E, ...ya gülmekten e, katılacağı ya da bu hayal gücü karşısında şapka çıkaracağı bir e, iddianame. O iddianameyi Hanefi Avcı'yı e, da dair ettiler. Zaten büyük ihtimalle kanaat odur ki... Hanefi Avcı'nın kitabının çıkmasından sonra Hanefi Avcı'yı susturmak veya cezalandırmak için e, ellerinde ne bulursa toplayıp e, Hanefi Avcı'yı bastırma ve susturma operasyonunun bir parçası haline de getirdiler. Aynı zamanda muhalif bir e, sesi, e, çok güçlü bir muhalif ses mi? Öyle de değil yani bunun bir soğuk siyaset açısından baktığınızda kendisini hakikaten siyasal rekabet teşkil edecek, tehdit teşkil edecek bir güçlü muhalif ses olmamasına rağmen bu muhalif sesi bu yönle terör eylemi, terör örgütü üyeliğinden susturma operasyonu insanı hakikaten düşündürüyor. Burada bir yıldırma operasyonu da var. Yani bu kişilere yönelik E, bu bastırma ve sindirme e, girişiminin e, amacı başka girişimlerin benzer girişimleri de caydırmak ve e, dolayısıyla muhalif bir sesin, e, güçlü veya güçsüz ama muhalif bir sesin, e, muhalif bir girişimin, muhalif bir varlığın e, ortadan kalkmasına, e, yok olmasına, susmasına e, susmasını sağlamak. Baktığınız zaman burada başka bir şey daha var tabi. Hopa olaylarında da e, gözlemlediğimiz bir olgu. E, devrimci karargah davasında e, devrimci karargah örgütünün e, lideri olduğu e, söylenen kendisi de bunu... Kesintiye uğradı. bir telefonda e, teknik bir kop, kopma oldu telefon hattında. Şimdi tekrar e, bağlanmaya çalışacağız bu arada... Evet bu arada e, şeyi de söyleyelim işte Ahmet İnsel'de hani bu terör kavramının ve bu e, TMY Terörle Mücadele Yasası'nın da geniş kullanımının e, şey e, her örgütü terörist ve e, işte, evet, özel yetkili mahkemelerde savcılıklarda bu şekilde özel bir kategorizasyona gidildiği Ve çok geniş kapsamlı olarak terör eylemi denen tanımı da bir türlü ta 1940'lardan beri hatta 18. yüzyıl, 19. yüzyıldan bu yana tanımlanmasının yapılamamış bir kavramın fakat muğlak bir kavram çerçevesinde terör eylemi kapsamını genişleterek bir çeşit polisle, devam ettiği söyleniyor. Evet, bağlantıyı galiba tekrar sağlayabildik. Alo? Evet, alo, bağlantı tekrar kuruldu mu? Ee, elektrik kesildi sadece. <gülüyor> <gülüyor> elektrik kesilince de bu yeni telefonlar da kesiliyor. Evet. <gülüyor> ee, ama çare var. Evde her zaman bir eski, hiçbir şeyi gerektirmeyen o en eski bildiğimiz telefonlardan var. Elektrik kesilince eski halimizde dönüyoruz. <gülüyor> Böylece <gülüyor> gerçeklikleri, Türkiye'nin gelişme gerçeklikleri. Evet. Alo. Evet. Evet. Şimdi evet. E, tabii e, şeyden bahsediyorduk, yani bu devrimci karargah davasıyla çok geniş kapsamlı bir... Evet. Bu davayla ilgili e, söyleyecektim, Hopa, Hopada'yla bağlantısını e, dolaylı bir bağlantı hmm. kurarak. Evet. E, bu devrimci karargah örgütünün e, şefinin lideri Liderini yapılan evinde yapılan baskın sonucunda bu kişi direndi biliyorsunuz e, çatıştı ve e, öldü polis tarafından öldürüldü kendisi de açtığı ateş e, sırasında bir e, komiseri öldürdü e, ve orada e, civarda bulunan bir e, kişiyi bir genç kişiyi simdi yanılmıyorsam e, öldü. Ee, diğer taraftan Derinci Karargıh Örgütü'nün yaptığı birkaç tane eylem var. Bunlardan birkaç tanesi e, biraz folklorik gibi gel, geliyor insana. Hani bunlar bazı durumlarda, bunun arkasında ne var diye de soracağımız eylemler. Karacaahmet Mezarlığı'ndan e, Selimiye Kışlası'na Havantof'u atıp biraz ilerideki belediye eylemleri, E, ara, e, be, belediye araçlarının bulunduğu e, garaja bombanın düşmesi, birkaç e, yüz metre öteye düşmesi e, yap, ama bu arada Derinci Karaca Örgütü'nün sahiplendiği bir, bir, bir şey e, AKP'nin Süt İlce'deki binasına bomba konmasıydı ve burada bu bombanın patlaması sonucu bir polis memuru öldü. Şimdi şunu demek istiyorum <gülüyor> polis kendi e, mensuplarına yönelik ki bu tabii ki polis memurunun ölmesi, komiserin ölmesi Ee, üzücü şeyler ee, olmaması gereken e, durumlar herhangi bir insanın ölmesi e, farklı değil Bu yani. kabul etmememiz gereken insanlar evet. evet, bunlar. Evet. İnsan ölümü çünkü. Ee, bu kişilerin ölmesi e, bu davayı birdenbire polisin çok daha fazla e, e, saplantılı bir kan davasına dönüştürdüğü izlenimi e, izlenimi veriyor. Ve bunu böyle büyüterek bunun etrafında bununla beraber çok geniş bir çevreden hesap sorma. Yani e, Orhan Yılmazkaya'nın e, cenazesine gitmiş olmak artık burada bir suç unsuru haline geliyor. Orhan Yılmazkaya'nın cenazesine gitmiş olmak... E, siyasi olarak savunulur, savunulmaz. Bu ayrı bir şey. Ama orada artık polis öldürmüş birisinin cenazesine gitmiş olmanın suçunu işlemiş oluyorsunuz. Ve e, hopa olaylarında da benzer bir şey var. Yani başbakanın bulunduğu bir mitingde e, taşlı bir saldırı düzenlemiş olmanın ötesinde orada bir polis memurunun yaralanması biliyorsunuz yaralandı e, evet. o telafi içinde. O polis memurunun yaralanması çok şiddetli bir karşı E, saldırıyı gündeme getiriyor. Burada e, yargıda e, bu, bu ayrı bir konu tabii. Ama yargıda bugün e, derin e, bu, bu Perşembe ve Cuma günü e, davası görülecek olan kişilerin iddianamesine baktığınızda aşağı yukarı yüzde sekseninin kişiye yakın yüzde sekseninin terör örgütü üyesi olmakla suçlandı. Bunların arasında SDP Genel başkanı da var. E, e, Toplumsal Özgürlükler Platformu e, sözcüsü e, de var. E, ve bu terör örgütü üyeliğine daya iddianamelerde dayanak gösterilen olgular terör tabiriyle e, doğrudan alakalandırılması mümkün olmayan olgular. Hatta arada tabii çok ama Türkiye'de azinesinin yıllardan beri bu Türkiye'de azinesinin nasıl yetişir diye. E, E, sorduğumuzda işte böyle örnekler bol olduğu için yetişir. İşte maydanoz e, da buluşalım dediğimizde maydanozun bir terör örgütü e, sloganı veya kodu olarak e, hemen algılayan bir polis zihniyeti var. Ya bu maydanoz nedir diye bakmıyor. Maydanoz e, ben bilmediğime göre kondur e, şifrediliyor. Halbuki bir kahvenin adı örneğin. E, bu tür e, e, soruların bol olduğu, bu tür suçlu, bu buralardan bir yakınsama yöntemiyle suç e, suçun e, e, somut delillerinin oluşturulduğu kanaatinin yara, yaratıldığı. Kanaatinin diyorum bu çok önemli. E, Hı -hı. ispat değil çünkü. Bir kanaat yaratma. Bir ha, evet. e, ilişki en zaten şu anda bu iddianamelerde e, beni kaygılandıran e, somut delillerden ziyade itibarsızlaştırma ve bir kanaat yaratma. Yani polisin kafasındaki kanaat veyahut Savcının kafasındaki kanaate dayalı. Bu bir kanaat. Ama yargı kanaatle karar verir. Ama savcı e, kanaatle değil savcı e, delillerle e, mahkeme önüne gitmek durumundadır. E, kanaatle sadece bu bununla bu bunundur bu bunundur deyip de bir kanaatle sonuca varmaya çalışabilirsiniz. Elbette. E, ama o kanaati Nihai durumda ispat edecek somut delillere ulaşmanız koşullu. Aksi takdirde kanaatiniz sadece sizin kanaatiniz olmaya mahkum bir şeydir. Evet yani bu o kadar ileri götürüldü ki burada e, radyoda da bunu e, konu etme fırsatı da bulmuştuk. Mesela işte Orhan Yılmaz kaydı değil mi? Onu tanıyan evet. aynı iş yerinde çalışmış olan insanların bile e, uzun süre sorgusuz sualsiz e, hapislerde süründürüldüğü. Evet. terörist olarak çok yaygın olarak bu, bu gibi uygulamaları ben yapılıyor. Ve normalleşmeye başladığını toplumsal kabul evet. açısından da böyle artık eskisi kadar itiraz edilmeyen bir noktaya geliyoruz şu anda. Evet en vahim olanı o. Zaten, tam tam da onu belirtmek istiyorum. Yani Mahir tam onu doğru söyledi. Evet. Bir e, kabullenmeye doğru gidiyor bu. Böyle bir, bir e, sanki e, bu terör... ...tabirini kullandığımız andan itibaren... ...bir, bir, vardı. şeylerde, bir bildikleri vardır. Yani bu polisinin var. bir bildiği vardır. Evet. Evet. Yapmıştır. Dolaylı olarak desteklemiştir. Bu çevrededir. A Terör, tamam. Dolayısıyla o terör dediğimiz andan itibaren... ...her şeyin, akal suların durduğu ve eleştirel bakışın... ...ya ne, ne oluyor diye bir değerlendirme yapma imkanının... ...hemen hemen mümkün olmadığı bir... Ee, bir ortama giriyoruz. Şunu da bağlamak istiyorum. Biraz evvel e, tam bizim program başlamadan evvel Mahir bir şeyden bahsetti. Bu e, son 14 e, subayla ilgili yakalama kararları e, verilmesiyle ilgili dedi ki e, Edok komutanı yaşta e, kendisi yaşta da galiba değil mi? Yaşta evet, da evet. Yani adresi belli, yeri belli. Niye yakalama kararı verilir? Kaçan mı var, göçen mi var? Çağrınız da gelmedi mi? İşte bu da biraz e, o e, şeyin o e, yargı sisteminin özel yetkili ceza mahkemesi yargılamasının e, verdiği yetkiler çerçevesinde kullanılan bir tür e, dehşette kaptırıp e, paniğe sürükleyip zanlıyı e, çözme yöntemi aynı zamanda. Evet bu yakalama terimi çok önemli bu söylediğin çünkü... E, Uzunca bir süreden beri yeni yeni görüyoruz. Uzunca bir süredir yoktu böyle bir kavram. Yani şimdi, yakalama lafı şimdi bu başka bir terminoloji. Şöyle bir şey oldu. Bugüne kadar bugüne kadar savcı ifade vermek üzere çağırıyordu ya da savcı yakalama kararı verip daha doğrusu soruşturma kararı verdikten sonra mahkemeden evinle arama ve yakalayıp getirme kararı veriyordu biliyorsunuz. Apar topar evlerinden insanlar toplanıyorlardı. Evet. Yani fiili yakalama kararı vardı zaten onlar uygulanıyordu. Hı hı. Ee, şimdi burada daha farklı bir yöntem savcı e, soruşturma dosyasını mahkemeye havale etti. Mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra artık biliyorsunuz mahkemenin yetkisinde e, devam etmesi için Fakat mahkemeye geçtiği anla itibaren tabii ben ceza muhakemeleri e, usulünü e, Detaylı bilmem hatta hiç bilmem ama yakinen tahminen söylüyorum. Uzmanlar düzeltirler yanlış söylüyorsam. E, savcılıktan değil mahkemeye geçmiş bir soruşturma dosyası var artık. İddianame verilmiş ve e, mahkeme kabul etmiş ve artık mahkeme yakalama kararı. Galiba mahkemeler e, teknik tabiri bunun e, kişileri hani evden alıp toplamayı savcı yapıyor da mahkemelerin böyle bir şey anladığım kadarıyla yakalama kararı verilmesi ee, ama mahkemeler e, ifadeye çağırabilirler ifade vermeye çağırabilirler falan her durumda e, adil yargılanma hukuku açısından isimlendirme sadece bir isimlendirme bile olsa e, sorunlu bir şey var e, buna ilaveten e, tutukluk süreleriyle ilgili zaten işin en büyük E, sıkıntı yaratan, e, adaletsizlik yaratan tarafı sadece yargılanmak hakkında soruşturma açılmak değil, e, aşırı tutuklama kararı verilmesi. Bu, ka, bu konuda, e, bu tutuklama kararları konusunda, e, bir tek e, benim bildiğim kadarıyla e, Türkiye iç hukukta bir tek e, haberal ve birkaç kişiyle ilgili. Ee, tazminat davası açtı avukatlar. Ee, eldeki verilere, dosyaya rağmen tutuklama e, kararı vermeyi gerektirecek e, yasalar çerçevesinde gerektirecek somut dayanak olmamasına rağmen hakimlerin tutuklama kararında ısrar etmelerine karşı manevi tazminat davası açtılar hatırlayacaksınız. Evet. Ha, tazminat davasını ilk başta eee e, Tazminata e, ta hükmedildi. Sonra itirazlar Yargıtay'da e, bu, bu konunun e, muhatabı Yargıtay mıdır değil midir tartışmasına geldi. Şimdi e, genel e, kurulda nihayet olarak karar verecek. Acaba hakimler verdikleri karardan şahsen sorumlu mudurlar? Tazminat açısından sorumlu mudurlar? Yoksa bu hazinenin sorumluluğundadır? <gülüyor> Konusu e, gündeme gelecek. Ama bunun dışında Bir e, e, yüksek yargının bu aşırı tutuklamalarla ilgili bir düzeltici müdahalesini görmedik. görmedik. Ne gördük? Şu iki tane vaka var yakında. Ama tutuklamalarla mı ilgili yoksa davanın e, içeriğiyle mi ilgili emin değilim. Bir şike davasında e, avukatların yaptığı e, e, şikayet üzerine HSYK e, soruşturmaya e, el koydu biliyorsunuz. Bir de Deniz Feneri davasında avukatların e, şikayeti üzerine soruşturmaya el konuldu. Deniz Feneri davası bildiğim kadarıyla e, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi alanına giren bir dava değil. Bir, bir klasik ağır ceza mahkemesi davası. Şike davası Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi davası. E, HSK ikisinde birden bire hemen şikayetleri ciddiye alıp e, soruş, araştırma için iki tane müfettiş yolladı her iki dava içinde. Ama... E, yüzlerce e, kişi var. Aylar, yıllar e, süren tutuklukları devam eden. Bugün Radikal'de yazdığım, bahsettiğim iki genç üniversite öğrencisi örneğin. Evet. E, Temmuz ayında 20 ayda tutuklular ve e, kendilerine yönelik doğru dürüst bir itham da yok baktığımız zaman e, iddianamede. E, sadece prosedür gereği. E, işte ifadelerini kendilerini yakalayan veya işte o gösteri basın toplantısı sonrası kendilerini yakalayıp ifadelerini ifade tutanağını düzenleyen polisler gelip mahkemede ifade vermedikleri için tutuklanmaya devam ediyorlar. Bu şimdi o polisler bu çocukları cezalandırmak için 10 yıl gelmeseler 10 yıl tutuklu mu kalacaklar. Yani, yani baktığınız zaman hakikaten insanı bu tutuklama kararları açısından baktığınız zaman insanın Türkiye'de E, ceza yargısının en acil el atılması gereken ve Türkiye'de adil yargılama hakkını e, ihlal etme konusunda belki birinci sırada, en açık ara birinci sırada gelen bu aşırı tutuklama kararları. Uzun ve aşırı tutuklama kararları. Bu konuda e, hem Adalet Bakanlığı'nın hem e, İktidar Partisi'nin hem e, HSK'nın çünkü HSK'nın da Burada bir düzenleme müdahalesi yapması, savcılara bu yönde bir değerlendirme yollaması elbette söz konusu olabilir. Ve aynı zamanda tabii yargıtayın. Çünkü bu aşırı tutuklama konusunda iç hukukta hiçbir bunu aşırı biçimde kullanan savcı ve hakimlere yönelik pardon savcılar karar vermiyorlar hakimlere yönelik bir e, e, önlem olmadığı için e, bu aşırı tutuklama nedeniyle e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden hemen hemen bütün e, şikayetçiler e, dava kazanıyorlar. kazanıyorlar. Ama Türkiye'de, evet. Türkiye'de bunun e, karşılığı yok. Ve bir geri dönüşe doğru bunun düzeltileceğine dair de bir fazla büyük bir emareye der aslında rastlanıyor. Sadece işte nihayet özel yetkili ağır ceza mahkemeleri konusunda Cumhuriyet Halk Partisi bunların kaldırılması için şimdi bir girişimde bulundu. Ama bu özel yetkili ağır ceza mahkemeleri kurulurken Cumhuriyet Halk Partisi de yanılmıyorsam pek karşı çıkmamıştı. Evet işte sorun orada zaten tutarlı evet. ve ilkeli davranılmıyor. Şimdi doğru bir tavır aldıkları için evet. desteklememiz gerekir ee, ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu konuda bir niyeti olup olmadığını kaldırma niyeti sezmiyorum. Son e, geçtiğimiz yıl yetmiyormuş gibi 3 tane yanılmıyorsam yeni özel yetkili ayrıca ceza mahkemesi kuruldu. Evet ve özel yetkili ceza mahkemeleri aynı zamanda bir iktidar güç kullanımı sorunsalını da ayrıca akla evet. getiriyor tabii. tabii. tabii, tabii, tabii. Ayrı, Ayrı bir getiriyor. tartışma konusu, sosyopsikolojik psikolojik bir konu. Onu ayrıca konuşmak belki evet. fırsatını buluruz ileride. Evet, evet. evet önemli bir nokta bu. Bu... E Perşembe günü Beşiktaş Adliyesi'nde bu konuyu protesto etmek isteyen kişiler toplanacaklar. Bu SDP TÖB ve diğer dergilerdeki tutuklu ve tutuksuz yargılanan kişilerle ilgili dava vesilesiyle. Hakikaten bunun Türkiye'de özgürlükler alanında örnek E, davalar haline gelmesi mücadele alanının e, mücadelenin örnek davaları haline gelmesi lazım. Burada devrimci karargah gibi ne olduğunu tamamlayamadığımız bir avuç çok az sayıda bir kişinin oluşturduğu ve tasvip edilmesi mümkün olmayan demokratik e, özgürlükçü sosyalistler açısından tasvip edilmesi mümkün olmayan bir söylem ve eylem düzeninde olan küçük grupçukları bahane ederek e, Onun dışında kalan sosyalist muhalefeti itibarsızlaştırma, polisin sosyalist muhalefeti itibarsızlaştırma ve etkisizleştirme girişimlerine de karşı çıkmak için bu bu davalardaki bu tutumu teşhir etmek bence son derece önemli Türkiye'deki demokratik, demokratik Türkiye mücadelesi için. Evet aynen öyle. Peki çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ahmet İnsel Ufuk Turu Açık Gazete Panic adlı parçayla da devam etti programımız The Clash grubundan, Yok. pardon The Smiths grubundan dinlediğimiz Panic devamı da In The Streets Of London öyle mi? <gülüyor> yani Londra sokaklarında bir panik durumu var. Öfkeli ve alt e, kesimde kalmış insanların iyice alt sınıftan, orta sınıfın iyice dibe, dibe doğru itilen elemanlarının İsyanını belirten şarkılar ve hareketler bolca şimdi görülüyor her tarafta. Yalnız Londra'da, Birmingham'da, Liverpool'da ve başka yerlerde değil aynı zamanda Avrupa'nın pek çok yerinde ve en önemlisi de İspanya'da Indignados diye adlandırılan ta 15 Mayıs'ta 125 bin kişinin İspanya'da çeşitli sokakları doldurmasından bu kemer sıkma politikalarına karşı başlayan daha sonra da çeşitli biçimlerde gelişen İspanya'daki hareketi de izlemeye devam ediyoruz. Şimdi Brüksel yollarında da gittiler ama Madrid'de polis de bayağı İspanya'da ağır bastırdı galiba. Şimdi son durumu almak üzere e, ilkeye bağlanıyoruz. İlke tolgüre bağlanalım evet günaydın. günaydın. Günaydın. Nasıl vaziyetler Madrid'de? Madrid'de aslında geçtiğimiz hafta çok e, hareketli günler yaşandı. Eğer öncelikle biraz geçmişin e, arka planına olayım, bakacak olursak geçtiğimiz hafta salı gününden beri bu e, tartışmalar sürüyor. Çünkü geçen hafta salı günü polis sabah karşı yaptığı bir baskınla hem Puerto Sol'da geriye kalan tüm eylemcilerin hazırladığı her şeyi boşalttı. Hem de aynı zamanda artık Paso del Prado dediğimiz e, ünlü Prado Müzesi'nin arkasındaki bölgede Tek hala kampa uh, yaşayan insanlar vardı. O insanların yaşadığı alanı sabah karşı basarak uh, kimlik kontrolü yaptı, kampları topladı, kalan her şeyi temizledi. Dolayısıyla bu eylemlerin arkasından çok büyük bir tepki yaratıldı maziyde. Çünkü özellikle hem polisin sabah karşı böyle bir eş zamanlı baskın yapması arkasından da belediye temizlik ekiplerinin polis kontrolünde. Bütün eylem izlerini silecek şekilde yani eylemcilerin bugüne kadar depoladığı erzaklar dahil olmak üzere sağlık müdahale bölümü dahil olmak üzere sanat eseri diye adlandırılan eylemlerin 3. Üç, ayını neredeyse doldurmak üzere çünkü eylemler. Eylemlerin başından beri hazırlanan her şeyi temizlik ekipleriyle buldozerle temizlemek suretiyle çok büyük bir tepki yarattı polis. Bir intikam gibi bir şey yani. Anladım. Aslında... Öncelikle neden bunu yaptılar diye sorarsak, çünkü bu konu genelde ana akım medyada çok büyük yankı bulmadı. Yani bizim şu anda en azından benim takip edebildiğim her şey kendim gözlemlediğim ve daha olayın içinde olan arkadaşların kendi yazdıkları, kendi amatör kameralarıyla çektikleri çerçevesinde Çünkü e, Papa Ağustos'un 3. haftasında Mardesi'yi ziyaret edecek. Hmm. Dünya Gençlik Günü kapsamında yaklaşık dört gün burada temaslarda bulunacak. Hmm. çeşitli yerlerinde steril konuşmalar. Steril bir gençlik görmek istiyor yani orada. Girdik. Evet. Konuşmalar yapacak ve bunun ön hazırlığı olarak adlandırıldı bu. Yani her her tarafta yapılan büyük temizlik buna karşı daha daha erkenden başlayıp konuyu daha uzun sürede çözme yönü, yönünde algılandı. ve bu temizlik sonrası. Üç gece, üç gün üç gece e, polis bu arka sola barikat kurdu. Kimsenin geçişine izin vermedi. Yani sadece eylemcilerin değil metro dahil, oradaki metro istasyonu dahil kapatıldı ve tam üç gün bir e, geçmemize izin verin, geçmeyin, hayır geçemezsiniz şeklinde bir e, tartışma yaşandı. Salı, Çarşamba, Perşembe günleri. Cuma günü bunun üzerine çok büyük bir eylem düzenlendi ve binlerce eylemci tekrar bu arka sola yürüdü. Ve kendi deyimleriyle o tekrar ele geçirildi. Evet bir de şeyi de söylüyorlar çeşitli birkaç makaleye de bakma fırsatı mı oldu? Özellikle Marti yazıyor çok bu konuda David Marti'nin ilginç eylemcilerden biri ve çok vokal bir şekilde dile getiriyor. İspanya'da anayasaya da aykırı olduğunu yani tamamen 1978 anayasasının 21. maddesi bizim orada istediğimiz gibi bulunma hakkımızı garanti altına alıyor. Bunu da ayaklar evet. altına alıyorlar diyor ki çok önemli bir nokta bu tabii. Kesinlikle kamu alanının nasıl kullanılacağı, anayasanın normalde bir kamu alanının hani herkese açık olduğu ve o şekilde o şekilde e, eylemler çerçevesinde de kullanılabileceğini e, aktarırken ve hani İspanya'nın bu kadar anayasa devleti olduğunu, hukuka saygılı olduğunu sürekli vurgularlarken böyle bir olayın yaşanması gerçekten anayasaya karşı da böyle bir eylem anayasaya karşı da böyle bir polis operasyonu yapıldığı tartışmalarını gerçekten gündeme getirdi. Anayasa o... suçu işleyen bir sosyal demokrat kendisine sosyal demokrat diyen bir hükümet. Ama zaten hükümetle eylemcilerin de hani e, duruşundan artık öyle bir ayrım olmadığını da görüyoruz. Hani sosyal demokrat veya merkez sağ, merkez sol. Merkez var evet. sadece bir tane. Evet. Şu anda tabii sonrasında tekrar kuarteler sol tekrar ele geçirildikten sonra numartesi ve pazar günleri çok büyük toplantılar yapıldı. Zaten çok, çok büyük coşku yarattı. Benim konuştuğum arkadaşlardan biri dedi ki neredeyse iyi ki 3 gün geçmemize izin vermediler diyeceğim. Çünkü ondan sonrasında geçmek ve cuma akşamı buraya girebilmek bize çok büyük coşku verdi. Hareketi tekrar e, alevlendirdi diyebiliriz dedi. <Gülüyor> Dolayısıyla ertesinde cumartesi ve pazar günleri çok büyük kurul toplantıları yapıldı. Kurul toplantılarının gündeminde şu an iki ana önemli madde var. Bunlardan biri Papa'nın ziyareti. Özellikle zaten bu e, temizlik büyük temizlik hareketinin biraz da Papa'nın ziyaretine bağlanması, Papa ziyareti çerçevesinde yapılacak eylemlerin önemini daha da arttırdı diyebiliriz. İkincisi de e, bilindiği üzere Sabadero normalde Mart 2012'de yapılması gereken seçimleri 20 Kasım'a aldı ve bu da e, dolayısıyla çok büyük bir heyecan yarattı. Nasıl bir tut, tutum, nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiği tartışmaları çok e, heyecanlı bir şekilde devam ediyor hareketin içinde. Ö şöyle e, duruşunu biraz sergilemem gerekirse şu tartışılıyor. Öncelikle bir parti kurulup kurulmaması konuşuldu. Yani hareketi temsil eden bu seçimlere girebilecek bir parti olmalı mı? şeklinde bir tartışma vardı. Ama sonrasında genel bakış açısı, eğer bir parti kurulup seçimlere girilirse bu onların oyununu, onların koyduğu kurallarla oynamak olur. Hareketin daha alternatif bir çözüm üretmesi gerekir. Şeklinde bir yanıt çıktı genel olarak bakarsak. Dolayısıyla şu anda hareket seçimlerde nerede duracağını tartışıyor Ama açıkçası genel fikir yeni bir, biliyorsunuz en başından beri söylüyoruz bunu. Yani Bu sağ sol ya da iki partinin tartışması ya da seçim sonuçları değil bu tamamen düzen sistem sorunu. Dolayısıyla hareket yeni bir öneri getirme konusundaki tutumunu devam ettirecek seçimlerde de diyebiliriz. Biraz da aslında o yeni şeyin doğum sancılarını yaşıyor da diyebiliriz belki bu açıdan. Evet. Şeyde de tabii yani bu geleneksel anlamda sol sağ ayrımını da ortadan kaldırdığını söylüyor. Gene Marty ile yapılmış bir ilginç mülakatı rastladım. David hı hı. Marty ile bu indireader.org diye bir sitede yapılmış çok ayrıntılı bir şey var. Hı hı. Yani diyor ki bayağı bu kurduğumuz meclislerle ve barışçı felsefelerin en büyük silahımız orada büyük üstünlük sağladık diyor. Polisin bütün gaddarlığına, zalimliğine hatta kendi evimizi basmış gibi oldu. Bütün eşyalarımızı dağıtmış gibi gelip gaddarca evet. darmadağın ettiler gece sabaha karşı baskınıyla. İnsan evet. tabii kendi evi basılmış gibi hissediyor diyor. Ama buna rağmen barışçı en büyük silahımızı kullandığımız için ve muhafazakar kesimden de çok büyük destek almaya da devam ettiğini söylüyor bu hareketin. Bu çok önemli tabii. Yatay evet. ve şeyde bir aday da çıkartmayacaklar herhalde. Öyle, öyle mi? Nedir durum? Şimdilik, şimdilik duruşunu gösteriyor. Yani hareketin büyük bir kısmı Herhangi bir şekilde bir aday çıkartmanın ya da bir parti kurmanın biraz önce de söylediğim gibi oyunu onların kurallarıyla oynamak olduğuna inanıyor. Evet. Dolayısıyla seçimlerdeki tutum hareketin genel tutumu tabii ki değişik görüşler var her noktada olduğu gibi ama hareketin genel tutumu daha öte yani düzenin ötesinde bir alternatif önerilmesinden yana. Ve evet çok biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi bu meclis toplantılarında en önemli şey yatay hiyerarşi. Yani burada demokrasinin hani demokrasi dediğimiz kavramın artık son noktasına kadar tüm olanakları kullanılıyor. Herkesin söz hakkı, karar alma mekanizmasındaki oy hakkı bunların hepsinde yatay hiyerarşi çok ciddi anlamda gözetiliyor. Dolayısıyla hem barışçıl hem de demokrasiye bu kadar önem veren tavrı, hareketi gerçekten Ee, şimdiye kadar gördüğümüz diğer hareketlerden herhalde bir noktada ayırıyor. Çünkü yani dediğim gibi sabah karşı yapıldığı operasyon geçen hafta ve de arkasından buldozerlerle temizlendi her şey. Evet. Yani dediğim gibi hani erzat depolarına varacak kadar ve buna rağmen e, hareketin hala demokratik ve barışçıl tutumunu sürdürmesi ve tekrar ve şunu da söyleyebiliriz yani Ağustos ayında Madrid gerçekten boş. Ve bu noktada bile bu kadar insanın toplanması yani 40 derece sıcakta bu iyi yapılması gerçekten insanların umudunun tavrede diyebiliriz. Yani polis hareketi biraz temizlemeye, biraz daha bastırmaya, hasır altına itmeye çalışırken aslında daha altı, altına odun attı aslında ateşin evet. En azından benim gözlemim bu. Öyle mi? İlginç. Bir de şeyi de sormak istiyorum. Bir şeyden de bahsediyor evet. bu Marti konuşmasında mülakattı. E, polis, e, gizli polis e, başta sızdı diyor. Yani bayağı ajan provokatörler de koydu evet. içine diyor. Fakat e, bir iki gün sonra biz gene e, o kadar bu şiddet kullanmama, barışçı felsefeye o kadar sıkı, e, tutunduk ve bu başarılı oldu ki açığa çıktılar hepsi ve <gülüyor> dışarı atıldılar diyor. Yani çok kolay evet. oldu. onlarla. evet. evet. Evet onu onu aynı şekilde ben de duydum birkaç arkadaş aynı şekilde e, bana da söyledi ar aralara bu şekilde ajanlar konulmaya çalışıldığı dolayısıyla hani ...yapılan eylemlerin biraz rengini değiştirmeye çalıştığı konusunda. Ancak şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Bu insanlar yaklaşık 3 aydır en azından çekirdek kitle beraber olduğu için... Tanıyorum. ...biraz karşılıklı... Evet, aynen. Yani tanı, tanışma durumu da söz konusu. Yani özellikle ana karakterleri, bu meclis üyeleri... ...bunların hepsinin arasında çok ciddi hem sanal bir ağ var... ...hem de hani... Arkadaşlık diyebileceğimiz bir ilişki de oldu. Dolayısıyla hareketin ruhuna aykırı olan ya da hani yerleştirilmiş sızmış diyebileceğimiz insanlar çok daha kolay ortaya çıkıyor böyle bir durumda. Evet, Dolayısıyla o, evet ben şey, de o, o fikre katılıyorum. Çok ilginç. Ee, bir de tabii medyanın durumu da gene her zaman olduğu evet. gibi biraz ters kaplumba. Anladığım kadarıyla Sa <gülüyor> sağ medya bir kere şey yapmış. Etacı bunlar, finan şey, bunlar terörist, anarşist filan. Klasik o sökme klasik e, ama daha ilginci de liberal dediğimiz tırnak içinde medya. E, onlar da e, sürekli bitti bu kalmadı. Bakın gördünüz mü bir şey kalmadı gibi ona inanmayı istiyorlar. Yani solden sonra tekrar ele geçirilmesi her tarafın çok ilginç doğrusu. yani Yeniden ve tekrar alevlenerek. ...coşkuyla gelmiş... ...Oscar Tenhauten diye de... ...birisi de ilginç bir şey yazmış... ...o da yani biz... ...bir meydanı alırlarsa... ...öbür meydana gidiyoruz... ...diğer meydanlar da bizim diyor... ...yani bunu önlemenin imkanı yok... ...bu durumda diyor... Zaten evet. yani en büyük sorunlardan bir tanesi de... ...bir kanserli hücre muamelesi yapılması... ...halbuki ne kadar geniş bir kesime... ...yayıldığı pek görülemiyor sanıyorum... ...hala... bu evet. ...siyasi elit tarafından... ...İspanya'da özellikle... Çünkü ana, ana akım medya dediğimiz gerçekten bu konuyu biraz da sıraltı etmeye çalıştı. Çünkü mesela şey diyorlar bu sabah karşı baskın yapıldı. Bütün o temizlik başladı. buldozerler girdi artık bu arzeler sonra. Ve hala ana akım medyanın e, kameraları, e, gazetecileri yoktu. Görmüyor yani çok, değil mi bunu? Çok geç geldi. Hala, yani oradaki orada bu işi birebir yaşayan insanlar bunu söylüyorlar. Yani hani böyle bir olay var. Ve hala buna rağmen çünkü politika genel olarak bunu biraz artık evet kalmadı bakın bir şey yok demeye getirdiği için açıkçası ana akım medyada onu biraz destekledi. Ama sonra 3 gün bu artık e, polisin tüm kapatmalarına, tüm barikatlarına rağmen böyle bir şey yaşanması, insanların hala orada durması, dediğim gibi hani Ağustos'ta Madrid'de böyle bir kitlenin tekrar toplanması... Açıkçası biraz ilgiyi tekrar canlandırdı diyebiliriz. Ama evet ona akım medya olayı, olayı birazcık e, bir şey kalmadı. Gerçekten bitti tutumunu da e, yansıttı bu geçtiğimiz günlerde. Bir de, bir de şey var e, bir, bir grupta Brüksel'e yürümeye başladı değil mi? Evet 26 o. Temmuz'da büyük Brüksel'e Brüksel e bir grup çıktı. Çünkü e, Ekim ayında büyük bir yürüyüş yapılması planlanıyor. İspanya'nın e, temsilcileri diyebileceğimiz bu grupta o yürüyüşe katılmak için... 26 Temmuz'da maddete çünkü önce İspanya'dan insanlar maddete toplandılar maddete yürüdüler ve arkasından maddete toplanan grup 26 Temmuz'da Brüksel'e doğru yola çıktı evet yani polisin tabi şey de çok hakikaten mesela çocuklardan biri bunu anlatanlardan birisi anladığım kadarıyla Fransa tarafında doğmuş baskı olsa gerek babası polismiş ama babama resimleri gösterdim diyor. Ellerini havaya kaldırıp bakın silahlarımız bunlar diye bağıran insanların üzerine copla vahşi bir şekilde onu harca döven polislerin görüntülerini babama gönderdim. Bunu yapanlar polis filan olamaz. Bu <gülüyor> <O> üniformaya <gülüyor> hak etmiyorlar filan demiş. Yani büyük bir öfke de tekrar doğmuş durumda anladım. Kişisel olarak alıyorlar ve bir de çok önemli bir şeyden ...o solde ve diğer yerlerde dükkan sahiplerinin kendilerine ne kadar büyük destek verdiğinden de bahsediyorlar. Yani öfke evet. genel anladığım kadarıyla. Onun da gerçekten çok altını çiziyorlar. Bu mesela erzakların da toplanıp e, atılmasından sonra... E, ...özellikle Twitter mesajlarında filan e, çok teşekkür ederiz. Hani bu, bu erzağı tekrar depolamak için tüm etraftaki dükkanlar herkes ellerinden geldiğince yardımcı oldu dediler. Dolayısıyla e, sadece bu bir, daha önce de konuştuk zaten. Bu sadece hani bu grubu içine alan ya da sadece gençleri içine alan bir hareket değil. Bu herkesinden çok e, geniş grupların ilgisini de, Evet. Yani, bir hareket. Evet yani 82 yaşında bir adamdan bahsediliyor mesela. Gençken e, morgacıyla aldığı evi elin, elinden alıyorlar filan şimdi. Borcunu ödeyemediği için filan. Böyle şeyleri de kapsadığı için hareket anlaşılan büyük bir yani İspanya'nın %90'ı bir değişiklik reform istiyor diye de baya anket sonuçlarından da bahseden yazılara da rastladım ben yani. Tabii şöyle de bir durum var yani ekonomi İspanya'da iyiye gitmiyor. En azından iyiye gittiğini gösteren her ne kadar öyle veriler bulunmaya ya da gösterilmeye çıkarılmaya çalışılsa da insanlar çok yakın gelecekte herhangi bir parlak ışık görmüyorlar dolayısıyla ve bunun hani şu an seçimler sonrasında da değiştiği açıkçası hani benim fikrimize Sapatero'nun seçimleri erken almasında da böyle bir fikir var yani karşı partinin de ellerini bu bu sorunların içine sokması ve gerçekten onun da çözümleyemeyeceğini görmesi ve bunu herkesin görmesini istedi çünkü bir grup ekonomik krizden açıkçası sosyalist partiyi sorumlu tuttu. Ancak şu anda yani seçimler sonrasında hükümet değişse bile bu durumun daha iyiye gideceğini gösteren hiçbir işaret yok yakın gelecekte. Dolayısıyla bu alternatif arayışı şu an insanların hani yüreğini suserten, umut yaratan tek alternatif olmaya başladı. E onun da çok büyük etkisi var. Çeşitli kesimlerin desteklerini bu kadar ortaya koyması. Yani şu an herhangi bir seçim, hükümet değişimi ya da diğer bir parti ekonomik iyileşme yönünde hiçbir umut vermiyor İspanyollara. Dolayısıyla acaba hani alternatif acaba bir şey yaratabilir mi sorusu herkesin aklını kocalıyor diye. Yani parti olmayı seçmeler bir şansları var diyorsun. <gülüyor> <O> çünkü mi? <gülüyor> yani seçmeyecekler gibi görünüyor. Benim evet. Yani kendisi. ama demokratik e, kültür yani ülkenin e, ideolojik. Kültürel yapısında da ciddi bir değişiklik yarattıklarında herhalde hem fikir olabiliriz. Bence doğru evet. yapıyorlar cem seçmeyerek. Evet eski şey olmadı yani bir daha eski İspanya olmayacak anladığım kadarıyla hiçbir zaman. Yani Ama... gerçekten öyle görünüyor. İyi devam edeceğiz o zaman ilke. Çok teşekkür tamam. ederiz yani ben teşekkür heyecanla takip etmeye <gülüyor> çalışıyoruz. Ben de, ben de size iyi yayınlar dilerim teşekkür evet. ederim görüşmek üzere. Hoş. Evet ilke evet ilke Toygur bizimle Toygür beraberdi Madrid'ten e, Porte Solen ve İspanya'dan Madrid'ten en son haberleri verdi oradaki e, siyasi hareketin aslında gidişatını ilişkin önemli şeyler söyledi özellikle bu parti olma olmama meselesiyle ilgili söyledikleri bence kayda değerdi çünkü e, şu mevcut siyasi konjonktür içinde zaten Partileşmeyi seçmeleri durumunda onun içinde eriyip kendilerinin de sıradanlaşması tehlikesi her zaman mevcut. Ama onlar dışarıda kalarak ve iktidarı hedeflemeden siyaset yapmayı seçmeleri bence önemli bir ve adımdır. Ve yatay ve kendiliğinden yatağı, örgütlenmeleriyle bu demokratik merkeziyetçilik gibi eskiler eski soldan kalma kavramları da bence epey altüst ediyorlar. Yani, yani demokrasik mer merkeziyetçilik denilen şey tabii çok farklı e, taraflar tarafından kullanılan e, tezahürleri olan bir kavram. Yani hani tek bir tarafa kısıtlayamayız ama e, doğru yani e, şeyi reddediyorlar. O, o hiyerarşik yapılanmayı reddettikleri açık ortada. Yani öncük ol falan yok bu işin içinde şimdilik evet. bildiğimiz kadarıyla. İlginç yani, takip edeceğiz ve papayı nasıl karşılayacaklarını da merakla bekliyoruz tabii. E işte ne zamanmış papanın gelişi? 26'sı mıydı? 26, 26 dedi galiba. Galiba evet. Şu an aklımda öyle kaldı. E, bakalım onu da takip edeceğiz. Bu arada şey e, bazı haberler var Türkiye'den de. Onları da vereyim son dakika haberi. Ordu'da bir e, çatışma çıkmış ama şu şekilde ver, verilmiş. Bize gelen ajanslardan gelen haberde. E, Ordu'da terör örgütüne yönelik operasyon. Mesudiye içi sınırlarında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi. Merak edenler için etkisiz hale getirilen kişi ölmüş. Onu da söyleyeyim. Evet. Hakkari de dün de polise saldırı diye veriyor şeyde. Ama mesela terörist Türk, falan deniyor. Bir isim, isim o, o tarz bir şey şu anda yok. Neyse. Çukurca'da yaralanan ve iki kez kalbi çalıştırılan polis Murat Çelik Has'ı kurtarılamadı diye bir haber var. Dün de Bayram Göde adlı polis öldürülmüş şehit derler diyor Haber Türk gazetesi Evet e, bu arada yatan termik santralinde bir patlama meydana gelmiş Öyle mi Evet bir yaralı e, var şu anda santralin üçüncü ünitesi de devre dışı kalmış Santraldeki enerjinin işlemi işlemin sırasında henüz belirlemeyen yani bir neden olduğu söyleniyor Evet e, deniz menderi soruşturmasında da dün İstanbul'da Beş kişinin daha gözaltına alındığı haberini de eklemeliyiz. Bu Almanya'da dernek adına Deniz ev e Almanya'da toplandığı topladıkları yardım paralarını Türkiye'ye sokarak derneğe kuryelik yaptıklarının öne sürüldüğü iddialar arasında bulunduğunu da belirtelim. Borsalarda bir düzelme var mı? Bildiğim kadarıyla yok. İşte dolar yine yükselerek başlamıştı güne piyasalarda. Evet. Durum bu şekilde. Piyasalar bir şekilde kapalı tutmayacaklarına göre bu da devam edecek herhalde. Evet, onun dışında da kayda değer bir haber yok henüz. Başka e, ekstradan bir şey duymadık. Ama bu şike davasında da Galatasaray'ın polisi pek tatmin etmediği Galatasaraydan yapılan açıklamaların bir haber var. Vatan gazetesinde rastladım ben ona başka bir yerde. şu ana kadar göremedim. İlerleyen saatlerde bakacağız. Şey dinliyor Vatan gazetesindeki ufak haberde. şeyin Galatasaray'dan belgenin verildiği eksik bir para oldu. Bununla ilgili belgenin verildiği ama verilen belgenin Songun sözleşmesi yani futbolcu olan e, Rigoberto Songun Rigoberto Songun şeyi, e, sözleşmesinin çevirisi olduğu Vatan Gazetesi'ndeki haberde yer alıyordu. O da o konuyla ilgili bir gelişme diyelim. E, ama e, polise göre bir milyon doların nereye harcandı belgelenemedi diyor. Evet. Tercüme bu belge yeterli değil denmiş kayıp 1 milyon songa gitmiş gibi tuhaf tuhaf açıklamalar sağ çözler herhalde ya şey var tabi hani oyuncunun aldığı ücret sabitse ve İşte kulübün bütçesi içinde de o ücret kadar boşluk varsa o, konu, o şekilde yorumlanabilir. Ama hani Türkiye'de ödemelerin ne kadarını makbuzlandığı ne kadarını makbuzlanmadığı vesaire gibi başka e, bir takım şeyler olduğu için karışıklıklar ve belirsizlikler olduğu için bu da kaydeder bir haber olabilir. O soruşturma açısından diyelim. Evet. Çok hareketli bir dünyanın içinde... Kulaç atmaya, dalgalı bir denizde kulaç daha bir caizse devam ediyoruz. Bu arada size ben bir son haber vereyim. Programın son haberlerinden. Haber merkezimizden geldi. Bu insanlardaki şiddet döngüsünün benzeri kuşlarda da varmış. Hmm. Çok şaşırtıcı bir haber olarak verilmiş bu BBC'den. Ee, bilim adamları nazca sümsük kuşları üzerinde bir inceleme yapmış... Ee, ve bu kuşlar insanlardakine benzer bir şiddet döngüsüne sahipmiş. Buradan kastedilen şu. Küçük kuşlar ufak e, yaşlarda işte veya dönemlerde e, bir işte şiddete veya travmatik olaylara maruz kaldıklarında büyüdüklerinde kendi e, yavrularına veya işte genç kuşlara aynı şekilde e, daha şiddet içeren eylemler yapıyorlarmış. Burada şaşırtıcı olan ne? Ben onu bilemedim. <gülüyor> Onları e, biz besliyoruz koridorda onun azıcık Yeni yerleştirdik bakıyoruz insanlardan ne kadar etkilendiler şiddette diye. Yoksa biz mi onlardan etkileniyoruz? Hayır yani genetik Burada miras de... üzerinden bile girebiliriz. Yani, <gülüyor> tavuklarla bile neredeyse yüzde falan gibi bir şeyi vardı yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Horoz dövüşlerinin <gülüyor> neyse. Yani absürt haberler üzerinde ayrı bir seans açmamız gerekecek. Ayrı bir bölüm her gün mesela bir saat... Orada saati... haber tükenmiyor. Evet. Her gün bir saatimizi ayırsak bile yetmeyebilir. Peki. Bu arada şeyi de hatırlatayım. Bu absürt tiyatrosu yakıştırmasını sık yaptığınız için The Economist dergisinin gazetesinin veya haftalık gazete diye geçiyor. E, haberlerinden bir tanesi bu ABD'nin düştüğü kriz durumu ve özellikle standan Standard and Poor's şirketinin derecelendirmesiyle ilgili olan kısmı şeyle verilmişti. E, Absürt Tiyatrosu başlığıyla verilmişti. Öyle mi? Evet. E, o da doğrudur. Doğrudur artık evet. Doğrudur. Yani Amerika'da hakikaten bir soytarılık halinde cereyan etti bütün iş. Bakalım şimdi Avrupa'da devamını göreceğiz. Peki gidelim. Giderken ne çalıyorduk? Grateful Dead. Hmm, Grateful Dead Mexicali Blues Jerry Garcia'nın ölüm yılı Daha hmm. fazla yer vermek aslında icap ederdi ama Evet, şey olmadı ama Londra'dan Londra'dan fırsat gelmedi. Başka yani, zaman. Başka zaman. Şimdi onu çalıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. check